الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وما الصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلوا على الطبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد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 وَدَفَعَةُ عَنْكُمْ السُّٰي اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُلْوَةٍ اِلّٰى بِللّٰهِ الْعَل۪ي azim. Geçen haftadan bu yana bu kadar nefesler aldık, verdik, günler, geceler geçirdik, ne ameller işledik, ibadetlerle meşgul olduk veya günahlarla vakit geçirdik. Herkes kendi haline göre, durumuna göre, kimisi de karıştırır, biraz salih amel işler, biraz kötü iş yapar. Ki hepimiz onlardan gibiyiz. Ama işte suçunu itiraf etmek, yanlış ettim ya Rabbi diyebilmek, tevbe etmek, nedamet göstermek, pişman olmak. <gülüyor> Diğer bazı kullar da var ki, günahlarını itiraf ettiler karıştı amel salihı ve aher Bazı salih ameller işlediler. Yani namaz kıldı, oruç tuttu, zikretti, Kur'an-ı Kerim okudu, hamdetti, şükretti falan falan. Ama bazı da kötü işler işlediler. Gıybet etti, dedikodu etti. Nâme baktı. Fuzul male ayani konuştu. İnsanlara hor baktı, hakır baktı vesaire. Bazı da kötü işler işlediler. Maşallah ve tevbe Allah Teala'nın onların tevbesini kabul etmesi ve onlara tevbe nasip etmesi umulur. Yani buradan anlaşılıyor ki inna Allahu gafurur rahim. Allah Teala çok affedendir, çok acıyandır. Demek işi karıştıran, emem kötü yapanların asa umulur demektir ama Allah Teala umulur buyurduğu zaman kesin demektir. Çünkü Kerem sahibidir. Kerem sahibi birisi sana bir ümit verdiği zaman o ümidini boşa çıkartmaz. Çünkü allah Teala ekremul ekramindir. Bir insanta bile sözüne güvenilen çok cömert biri yaparım inşallah umulur ki olur bu iş dediği zaman sen kesin bilirsin onu. Çünkü o kişinin keremine bu yakışır. allah Teala ki ek ekremul ekramin keremcilerin en keremlisidir. O zaman onun umulur buyurduğu iş kesindir. Ee, biz işi karıştıran adamlarız. Hepimiz amel bakımında, itikadımızı karıştırmıyoruz elhamdülillah. İtikatta şüphemiz yok. Ama amel bakımından karma karışık adamlarız. velakin tevbe kapsa açıktır. Tevbemiz umulur, Mevlâsiler süpürür ama mesele işte ölmeden evvel işi yoluna koymak. Şimdi tabii sohbetleri derneğe de geçemedik. Türkiye'nin olayları bitmiyor. Her gün şehit haberleri geliyor. Geçen haftadan bu haftaya yine bir sayfa dolusu asker polis şehit geldi. Haberi geldi. Ne kadar üzücü bir şey. Ama böyle memleketimiz e, Yahudinin göz diktiği bir memleket olduğu için Hristiyanların göz diktiği bir memleket olduğu için İstanbul'u Konstantin'i hortlatmak isterler. E, Trabzon tarafına Pontus'u hortlatmak isterler. Adana'ya, Mersin'e dahil olan Doğu, Güney Doğu, bütün işte arz Mavud, e, Nil'den Fırat'a hesabıyla Yahudiler Allah'ın bize vaat toprak diye e, bilirler. Böyle olunca birkaç vilayet bize bile kalmıyor yani. Türk milletine Konya, Monya birkaç bir yer zor kalır bu hesaba göre. Her yeri bunlar paylaşıp, bölüşüp, haritalar yapıp işte Amerika'da CIA'in, Mossad'ın vesaire birçok yerlerde bu haritalar mevcuttur. Bazı askerler bunları oralarda da gördüklerini söylüyorlar. Haberlerde falan rastladık buna. Ya e adamlarda para var. Adamlarda maddi imkanlar var. Bizim Müslümanları da dinlerinden soğuttular, uzaklaştırdılar. Müslümanları oynattılar. İtikatlarını bozdular, elçilikten ayırdılar. Kimini İran yanlısı Şia yaptılar. Kimini Vehhabi Selefi yaptılar. Osmanlı ecdadımızdan gelen saf akide ve inanç, ehl-i itikadı ve tasavvuf e, anlayışı, tarikatler, işte tekkeler kapatıldı, zavviler kapatıldı vesaire vesaire Bu kadar yapılan tahribat niye yapıldı? Niye yaptırıldı bunlar? Harfler değiştirildi, şekiller değiştirildi, kılık kıyafetler değiştirildi. Bütün bunlar milleti işte geçmişinden kökeninden, aslından, esasından sökmek için, kopartmak için yapıldı. Bu sefer ne oldu? İnsanlar ipsiz, sapsız, başıboş, kültürsüz, işte dedesinin mezar taşını okuyamayan lafı çok meşhur oldu artık. Bu hale geldi. E, bu hale geldikten sonra bunları işlemek kolay oldu. E, bunun üzerine tabii kültür emperyalizmi denen diziler, filmler, maçlar, haçlar, e, yılbaşılar, Noel'e her kültürünü gavur buna soktu. E, şimdi bu millette artık yine bir şehit olma şuuru varsa, hala bir vatan müdafası, e, vatan için, din için, bayrak için, işte Allah için, tam bunların hepsi yine neticede hubbül vatan minel iman, vatan sevgisi imandan gelir. E, bu kadar gençler, yani birimiz ölürüz, binimiz doğarız, işte benim çocuğum da bu yolda feda olsun, işte babam da babasla kalkıp ben de şehit olacağım, işte vatanı böldürmeyeceğim falan falan Şeklinde hala bazı şuurlu laflar duyuyorsak bunlara hamd etmek lazım, şükretmek lazım ama bunlar azaldığı, azaldıkça azalıyor. Çünkü e, insanlarda e, yani din şuuru kalmazsa Allah peygamber ahiret, cennet, cehennem kalmayınca şehitlik şuur da kalmaz. Adam niye ben canımı vereyim der ya ahirete inanmıyorsa. E, bunun ilerisinde daha mutlu bir hayat yoksa e, ben şurada birkaç gün daha fazla yaşayayım yani ne yaşarsam kârdır der çünkü ahireti yok adamı. Onun için yani bu kadar düşman varken, bunlar güçlüyken ve bunlar bu kadar vasıta lerle bize harbaçmışken, mekteplerimizde okutulan kitaplardaki bilgilere kadar birçok şey hala düzelmiş değil. Osmanlı düşmanlığı, ecdat düşmanlığı, yani geçmiş büyüklerimizin yoluna taanı teşniler birçokları duruyor hala milli eğitimde hiçbir e, tamirat yapılamadı. Senelerin 150 seneni tahribatı bu. Ta Tanzimatlardan geliyor bu Osmanlı'nın son döneminde başladı bu tahribat. Yani on üzerine dini İslam dini meselesini e, çıkartmak, e, khilafet etmek on sonra İslam dini lafını çıkartmak ondan sonra laiklik adı altında Gavurların laikliği gibi de değil. Onların çoğunsa dine karışmıyor. Tamamen dine müdahale eden bir laiklik. Tam tersi. Biz laikliğe karşıyız. Laikliği asla kabul etmeyiz ama gavurların laikliğini de kabul etmeyiz ama e bunlarınki, ne de rahmet okutacak gibi bir laiklik anlayışıyla Müslümanlara saldırdılar. E millet çoluğun çocuğunu okutamadı. Herkes gizli, kapaklı, ahırlarda, mağaralarda, trenlerde, gemilerde, sandallarda işte Süleyman Efendi Hazretleri'nin işte, treni binip işte İzmir'e kadar gidiyorlar sırf vagonda ders okumak, birkaç talebeye ders okutuyor, dönene kadar ders okutuyor veya sandalların açılmışlar denize balık tutacağız gibi işte orada birkaç talebeye ders okutuyor sandalda geri dönüyor falan böyle böyle böyle mağaralarda şeylerde insanlar, e, hoca efendiler, şeyh efendiler Kabulleri nur olsun, dereceleri hali olsun. Tabii bunlar Bediüzzaman Hazretleri falan bunlar hiç e, ihmal edilecek bir şey değil. Ha bizim kendi pirimiz, piranımız Alaeddin Ben Hazretleri 24 kere hapse girmiş yani, dört kere idam, damgası yemiş. Bunlar ne zorluklarla bir bakıya bir kalıntı işte bize kadar getirdiler. Şimdi biraz serbestlik oldu gibi görünüyor. Ama burada da Şöyle bir sorun var. Her tarafa serbestlik oldu. Her tarafa serbestlik olunca e, hakkı dinleyen çok az, hakkı söyleyen daha az, hakkı söyleyen çok azaldı. E, hakkı dinleyen de e, nefsani imkanlar arttı. Şimdi adam bu kadar haram işleme imkanları artınca, yani dinlediği vaazdan ne kadar etkilense de oradan gözünü kapatsa buradan, buradan kafasını çevirse oradan yani illa içine düşüyor. İnternet öyle. Bir haberlere bakayım desen 40 tane çıplak kadın resmi çıkar orada yani. Yani günaha düşmeme imkanı hemen hemen hemen hemen yok gibi. Allah'ın korudukları çok az kişi müstesna. Ama o zaman bu memlekette bu harp durmayacak. Anlaşılan o ki Eljadma azın ilaym il kıyamet. Kıyamete kadar cihat devam edecek. Ben tabii bu hadis-i şerif benim ilk öğrendiğim hadis-i şeriflerdendir. Çocukluğumda 10-11 yaşlarımdaki okuduğum hadis-i Yani Yavuz Sultan Selim Camii'nde o zaman teravih namazı. Sene 78'i konuşuyorum. 77 veya 78 denileri geçmez. Çünkü 78'in zaten sonunda Rize'ye gittim. Bunlar Rize'ye gitmemden evvelki dönemdir. 78'lerde yani e, Sultan e, Yavuz Sultan Selim camisinde o, işte, o 12 yaşlarda ben sohbet ediyorum teraviten eve. Baya da işte babamı tanıyan, onu seven, bunu seven o zaman ben, ben meşhur bir hoca olacak halim yok da. E, yine de cami doluyor. Doldu yani. teravide doluyor ben sohbet edeceğim diye. Şimdi bile teravide 4-5 saf Yavuz Selim. O vakit dolduğunu hatırlıyorum. Tabii emekli albaylar var, emekli hakimler var. Böyle çok... İlim yaymanın ileri gene onlar geliyor yani hani e, benim konuşacağım gün belli ama iki imam var yani Allah birine rahmet etsin. Ömer Efendi kayboldu da cesedi de bulunmadı mübarek öldü de belli değil ne oldu da belli diyor öyle kayboldu Arap imam derler çok mübarek bir insan idi o bana izin veriyor müftülük izin vermiş mesela öbür imam adı da lazım bir kendi de lazım değil o hala yaşar. O bir harp çıkarıyor, bir tutamda sakalı var. İlle ben konuşmayayım etmeyeyim. Niye Efendi Hazretlerine düşman? Mahmud Efendi gibi bir insana düşman. O zaman, Yavuz Selim'in imamı, o zamanı konuşuyor. Ya çok ağır hakaretler ediyor. Çok pis laflar ediyor Efendi o zaman tabii. Ya öbür imam diyor ki, benim nöbetim arkadaş, Sen ben, imam benim diyor. Bir gece o kıldırıyor, bir gözüyor. Ya ben kendi nöbetimde konuşturuyorum bunu diyor mesela. Yani o zamandan ben bu hadis-i şerifi okuduğumu hatırlıyorum 40 senelik işi konuşuyor. Cihad kıyamet gününe kadar devam edecek. Ve diyor bak benim hayatımda 40 sene doldu hemen hemen o süreç. Hala ben hart değil. Ama İslamoğlu'yla ama Karaman'la ama e, okuyanla ama o çıkıyor, o geliyor, bu gidiyor, bayındırla, bilmem neyle. E, benim saham bu. Ben ilmi reddiyeler yapmakla mı Ama e, aynı noktada asker Serhat Boyun'da sınırda seyir içleri de şimdi cephanelik dolmuş. Asker hatta <gülüyor> devam ediyor. Polis devam ediyor. Yani hiç kıyamete kadar devam edecek. Dış düşman yani hudut dışını bırak, hududun içine soktular şimdi. Hududun içine soktular. Geliyor kaç? Yüz ton mudur? Nedir yani? Patlayıcı e, oturan polise e, karakolda duran e, görevlilere saldırıyor. Kendini de patlatıyor, ithal ediyor vesaire vesaire. Ya bu nereden çıkıyor bunlar? Hiç düşünen yok. Ya burada diyorum sana Hristiyanların şu kadar yerde planı var, Yahudilerin bu kadar vilayette planı var. Bize Anadolu'nun ortasında birkaç vilayet kalmıyor Müslüman Türklere. Birkaç vilayet bile kalmaz yani. Bu PKK denen teröristler Kürtler demeyelim. Kürtler ekseriyetle Müslüman elüstret insanlar. Onlara ben şey demiyorum. Onlar en çok esk, sıkıntıyı çektiler bunlardan. Bak kaç tane şehit olan askerde Kürt var. Ağıtlar Kürtçe ağıtlar yakalıyor. Yani bunlar e, onu e, efendim Türk diye vurmuyor ki. Bunların arkası Ermeni, Yahudi. E, Müslüman diye vuruyor. Müslüman diye vuruyor. Adam Kürt. Kürt'ü öldürüyor zaten. Orada hiç mesela bu asker, bu polis de dolu Kürt var. Sen şimdi bunlar e, Kürttür ya bunu hesap edelim de Kürtü öldürmeyelim demez ki. Çünkü arkada Kürt'lük yok, yavurluk var. Sen anlamıyorsun mu ya? Ama şimdi adamda bir güzel kelle varmış dedim ya. Bazı insanın kelle kulak yerden yerinde olur. Öbür adamda da çok para var. Efendim ona işte gerdanlar kellesine tokat çaklatmanı, çaklatmayı çok seviyor. Yani ona bir hobi olmuş, zevk olmuş adama vurmak böyle arkadan kaçmak. Fakat o onu yapamıyor, cesareti yok. Yani İsrail gelip sana savaş direkt açamıyor. Almanya teröristin başıdır. Ve lakin işte bütün PKK'yı destekleyen Almanya'dır. En başta gelir. E, efendim mesela Yunanistan öyleydi biliyorsunuz bütün kamplar manplar o bir zaman Yunanistan'daydı. Şimdi bunlar alenen cesaret edemez. Şimdi ne gibi? işte o adama gidip tokat atmaya cesaret edemez. Çünkü adam dönüp buna bir çaktığı zaman e, o devrilir çünkü. Adam çok iri yarı mesela. Türk milleti, Müslüman Türk milleti çok güçlü millet. Onun için o gavurlar haindir. Hainler korkak olur. Gelip sana direkt tokat atamaz. Ne yapar? İşte efendim birkaç çapulcuyu bulur. Efendim, intiharı göze alan, deli, manyak, ne kadar akılsız varsa bunları bulur. Onlara para verir, karı verir. Neyse işte herkesin bir şey var. Zafiyet noktası vesaire. Onlara biraz da ideoloji açlar. İşte Marxist, Leniniz, işte efendim, ırkçı, birçok İslam'a muhalif fikirler açlar ona. Ondan sonra ona verir imkanı. E Şimdi bir adam oturuyor berberde veya işte sandalyede kıraathanenin önünde falan bir de baktın tak enseden bir tokatı yer van der bir geri bakar falan herif kaçtı gitti yakalasa onu devirir aşağı ama bir daha durur birazdan bir çay bak, bir şaklak daha gelir kim vuruyor ya bunu falan kimini yakalayamaz, kimini yakalayamaz işte bizim teröristlerle uğraşmamız gibi bu nedir ya? Bunu anlayamaz. Ya yandakileri der ki arkadaş kimse bir şey olmuyor. Niye bana geliyorlar? Ya hep bana vuruyorlar falan. Ama sendeki kelle kimsede yok. Sende gerdan yerinde. Kafan çalıştırsana. Türkiye'de. Onun on vilayeti burada. Öbürünün kaç vilayeti burada? İstanbul gözdeleri ne zaman döneceğiz? Konstantinopolis'e diyorlar. Adamlar Ofu Çaykarayı, Trabzon'u özlemişler. Rumlar oralara gelmek istiyorlar. Eski köyleri var. Ermeniler her taraf her tarafta Ermeni köyü var. Bunlar fetih topraklarıdır buralar. Ganimet arazileridir buralar. En helal malımızdır buralar. Ve hullet diyel Ganimetler bana helal edil. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim. Bizim ecdadımız. Kıymetli fetihler yaptılar. Adalet de hükmettiler. E, gavurlara da rahatlık, dünyada rahatlık verdiler. Onlar kendi aralarındayken sıkıntıdaydılar. Çünkü zulme diyorlardı, Ama İslam zulmettirmez kimseyi kimseye. Kimse. Müslüman da gavurun üstüne musallat etmez ki İslam. Herkes hakkını verir. Mustafa İslamoğlu bu fetihlere zulüm dese de, kendisi fetih topraklarında oturduğu halde ecdadımıza hakaret etse de, bunların bir din adına konuşacak yetkileri yok bunlar. Din adına konuşacak Şeyhül İslamlar, Dünya kadar Kadılar, kadil Kudatlar binlerce, on binlerce, yüz binlerce ulema evliya geçmiş şu mevleketten. Osmanlı ecdadımızın efendim İbni Kemaller, Ebu Suud'lerin yanında bunlar besmele çekemez. Hiçbir şey bilmiyorlar. O adamların fetvalarıyla bu fetihler olmuş, bu kazalar olmuş. Kendi kafasına adam gidip de bir yeri fethedebilir mi? Fetvasız. Çünkü cihat meselesi bu. Kur'an'a, sünnete uyarsa cihat olur. Kendi keyfine uyan cihat olmaz. E geldiğimiz noktada kafasına tokatı yiyen en sesini Efendim toktatı yiyen adam yanındakilere danışır der ki bu iş niye hep benim başıma geliyor arkadaş kimseye vuran kaçan yok tabi arka planda sindiki gibi pekaka piyon arka planda işte Avrupası Yahudi siyonisti hepsi beraber e şimdi bunların derdi bu memleketi parçalayıp bölmek İslam yurdu'nu yeniden işgal etmek. Dertleri budur. İntikam dalar tabi şeyde. E İran zaten bu işin başındadır. Çünkü İran'ın e, Safevilerden beri Şiilik gelmiş oraya. E, devletlerinin Fars milletinin devlet rejimi fa, e, Şii olmuş. Dolayısıyla burada da ehl sünnet düşmanlığı. Bir de ırkçılık Farsların Türklere düşmanlığı. Vesaire. Bir de Araplara çok düşmanlıklar var. Çünkü Araplar Kisra'yı bitirdiler. Mecusi devletini bitirdi. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında e, sahabe-i kiram tabi nizam ee, İran Acem beldelen fethettiği için oraya da çok düşmanları var Özel Hazreti Bekir ve Ömer'i onun için sevmezler çünkü onların zamanında Acem yurtlarına fetihler başladığı için mecusiliği severler mecusilik de. Ya şimdi Hazreti Ömer'i şehit eden Ebu Lü mecusi ateşe tapan adamın niye İran'da türbesi var anıt türbesi var mecusilik hayranıdırlar hala dolayısıyla Arap Müslümanlara fetih ordularına oraya intikam hırsları var Buradan Osmanlılara tabi Yavuz Sultan Selim kabr nur olsun, derecesi hali olsun, o mübarek zat, daha çok büyük düşmanlıklar var. E şimdi onları da e, tabi ki iyi değerlendiriyor Amerika vesaire Yahudi. İran'la zıt gibi görünmelerine bakma. Arkadan hep işbirliği birliği içerisindedirler. E, Ehl-i Sünnet'e dokunulduğu zaman hepsi birleştirler. Suriye'de birleştikleri gibi, Yemen'de birleştikleri gibi, Irak'ta birleştikleri gibi Irak, İran'ın sultası altındadır. E, yarıdan fazla şia ve hükümet şiadır. Malik'i neler etti? Hep İran kuvvetiyle. Sattam'ın devrilmesi neticesinde darbe sünnilerin üzerine indi. Ona Amerika'da bir şey demez, da de bir şey demez. Çünkü tek e, cihad edecek, Allah için fetih yapacak, Allah'ın dini hakim kılmak için e, davası olan tek el sünnet var. Tek Türkler var demiyorum bakın, dikkat edin. Tek el sünnet olanlar var o bu dünyada. Ya, o zaman bütün harp bunun üzerinedir. Onun için devamlı tokatı el sünet yer. Yani neden? İşte adam sordu ki bu kelle bu tokat niye hep bana geliyor arkadaş? Oradaki akıllı birine dedi ona sen de bu kelle varken arkadaki adamı da tanıyor. Bunda da bu para varken sen devamlı tokat yiyeceksin. Neden? Elifin para bitmiyor. Burada geberen geberene vuranı olmasa yakalıyor, kellesini indiriyor falan ama e, bitmez ki. Çapulcu mu biter? Arkadaki gücünde parası çok, gücü çok, silahı çok. Sen de de böyle bir vatan var. Oğlum sen bu tokatı yiyeceksin. Oncu şehitler devam eder. Biraz durur, devam eder. Ha devam etsin mi? Etmesin. Tedbir almayalım? Alalım. Çok tedbirlerimizi artaralım. Zaten bu çözüm süreci belasının şimdiki faturası bu çözüm süreci. Be belaydı yani. Adamlara bu kadar fırsat verilir mi şehirleri cephaneliğe çevirdiler. Hendekleri kazıp efendim adam kalk bak orada. Dün evvelsi gün müstakilliğini ilan et. Ben işte özgürüm, şuyum, buyum falan filan. Ayran yok içmeye bilmem neyle gider bilmem neye. Yani senin ne özgürlükten Sen ne haberin var özgürlük dediğinin manası nedir? Ben Türkiye'den ayrılacağım. E ne olacaksın? Yahudi'ye yem olacaksın. Yahudi'ye yem olacaksın. İnim, inim, Halkını da perişan edeceksin. E bu halk ayrılmak istemiyor ki kütler. Rahat rahat yaşıyorlar burada ya adamlar. Canları, namusları, ırzları... Hepsi güven altında. Bak şimdi yanımızdaki bütün memleketlerde hiçbir güvence kalmamış. Ne mal emniyeti, ne can emniyeti, ne ırz emniyeti, ne namus emniyeti. Bak milyonlarca insan muacir perişan. Her gün denizlerde boğuluyorlar. Yüz binlerce insan Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Avrupa onları almıyor. Bunlar denizlerde boğuluyorlar. Myanmar öyle, ora öyle bu. sen hiç ders almıyor musun ki buradan ayrılırsan? E zaten burayla beraberken bile zor kendimizi koruyoruz bu kadar dünyanın gavuruna karşı. E sen birkaç vilayet ayrılmakla ne yapacaksın? Tam Yahudinin maskarası olacaksın ama anlamaz. O anlamaz çünkü o şartlanmış. Gavurluğa şartlanmış. O başka yere çalışıyor. Ya bizim halkımız Müslüman Kürtler, Ehli Sünnet insanlar vefalıdırlar. Mutana millete bağlıdırlar. Bak asker gönderiyorlar çocuklar. Ekseriyette böyle bir sorun yok. Birkaç tane de dinden uzaklaşılması, medreselerde okutulmaması, İslami şurdan yoksun bırakılması, vahdet birlik şuur ümmet şuuru verilmemesi, orayı Kürt ırkçılığı, burayı Türk milliyetçiliği vesaire orayı kaşı, burayı kaşı, tabii ki orayı becerdi bu işi. Çünkü 150 senelik bir hesap. Aa, Ziya Gökalpler'den geliyor yani. Bu şimdi yeni başlayan bir şey değil. Adamlar vakıfları kaldıran e, efendim vakıf mallarını bile, ona buna peşkeş çeken kazino yapan adamlar yani. Türkçülük adı altında ama kendi de Kürt. <gülüyor> yani Ziya Gökalp Türk kafa tasçılığını çıkaran beyin adam kendi de Kürt mesela. Yani orada sen anayak Türkçülükten biri dememiş yani. Herkes ona aldanmış. Çünkü o Yahudi'nin projesi. Buraya bir ırkçılık çıkaracak ki karşı tarafı da etki tepki doğursun, birbirine vurdursun yani. Ve bu kaşıma işte geldi. Yüz sene olmuş hala. Kaşı da kaşı. Zemin müsait. Vücut müsait yani. Sivilceli yani. Onun için şimdi biz bu cihattayız. Herkesin bir sahası var. Askerin kendi sahası var. Polisin kendi sahası var. E benim kendi saham var. E ben de bu millete bir şeyler anlatıp bir şuur vermekle mükellefim. Madem bir şeyler öğrendim, öğretmekle mükellefim. Tehlikeleri bildirmekle e insanları, efendim, şuralara dikkat edin, şu adamlara dikkat edin, bak şunları dinlemeyin, şunları okumayın. Uyarmakla mükellefim. Herkes bu vazifeyi yapsaydı, bugün bu kadar karışmayacaktı bu memleket. Bugün bu kadar karışmayacaktı yani Doğu-Güneydoğu da bu zemin bulunmayacak müşahit olmayacak ama İslamsız, şeriatsız Kur'ansız, sünnetsiz ve ehli sünnet, hem mühim mesele ehli sünnet, ehli sünnet şuuru olmaksızın, sen efendim, sünnilik din değil ehli sünnet Kur'an'da yok gibi laflarla evendim Şia'da beraberiz onunla da beraberiz, Müslüman olsun yeter hesabıyla en büyük kazı Müslüman'dan yersin en büyük kazı Şia'dan yersin Suriye gibi bir duruma düşersen Afganistan üzerinden grup grup asker gönderiyor İran hala. Şu anda İran askeri dolu şey. Suriye'de dolu. Afganistan üzerinden gönderip gönderip duruyor. Niye? Ehl-i Müslümanları kessin diye. Halk zavallı gariban Suriye. ehl Sünnet milleti mahallelerini kesiyor. Irzına tecavüz ediyor. Neler etti o iş ya? Kur'anları yakıyor. Ya sen Müslümanım diyorsun. Niye Kur'an'ı yakıyorsun? Camilere saldırıyor. IŞİD'den bahsediyorsun. E Şia ne? Şia IŞİD'den ehven mi? Surede olan olaylar kaç yüz bin e, ehl-i sünnet şehit oldu? Ya bunlar şu anda oldu, yakında oldu, birkaç sene içinde. Gözümüzün önünde oldu. Sen hala eşiye nasıl ehl-i sünnetle bir tutup da o da Kur'an'da yok, bu da Kur'an'da yok. Bu laf dinsizliktir mesela. Ehl-i sünnet Kur'an'da yok demek dinsizliktir. Çünkü ehl-i sünnet Kur'an zaten. Resul neyse, sahabe neyse, Feinamen ü bi'l-İsm-i yani Bakara suresi okumadın mı? Birinci cüzün ilk sayfasını okumadın mı? Eğer onlar sizin inandı bak senin demiyor efendimize. Sizin diyor yani sahabeyi de katıyor. Sizin inandıklarınıza, sizin inandıklarınız gibi inanırlarsa fekaditdev hidayet erdiler. Ey İslam oğlu, sen sahabe gibi Amen'e inandın mı? İnanmadın. Niye? Çünkü sahabe ve bil kaderi kadere inanmıştı. Resulullah kaderi beyan etmişti. Cidler dolusu hadis var bu hususta. Sen alın yazısı yok diye bir hadis getir. Getirmesin. Bir ayet getir. Getiremezsin. Allah'ın yazdığından başkası bize isabet etmez. Ayet Tevbe Suresi. Ayet de getirdim sana. Allah'ın yazısı var. İlmi var. E sen diyorsun kader inanma inan, hal yüzüm yok. Fuzuli fazlalık. E şimdi sen ne oldun? Sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayete erdiler. E şimdi ya sahabenin inandığı gibi inanıyor? İnanmıyor. Kurana eksik diyor. Sahabe dinden çıktı diyor. On binlerce sahabenin hepsi mürtet diyor. Beş tane altı tane sahabeyi kabul ediyor. E bu din bize hepsinden geldi. Beş tane neden gelmedi ki? Topladın mı? Hepsinden rivayet geliyor, ayetler, hadisler onlardan cemedilli de Kur'an musaf oldu. Onlar mürtet olduysa. Hangi Kur'an'a itimat edeceğiz, hangi hadisleri itik itikad edeceğiz? O zaman onlar sizin gibi iman etmiş olmuyorlar. Ve in tevellev. Ey Habibim ve ashabı siz diyor. Kur'an'ın siz dediği kimdir? Resulullah ve sahabedir. Bize diyecek hali yok. gelmişik dünyanın sonunda. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa fe kadihde de erdiler. Biz onun için helüstet Kur'an'da var diyoruz. Çünkü Resulullah ve sahabenin inandığı gibi inandık. Ve in Ayrı giderlerse Eşeğe ayrıldı. Mutezile ayrıldı. Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Efendim, Cebriye ayrıldı. Kul diyor, mecburi yapıyor bu günahları. Zina eden mecburi, yani Allah ona irade bir şey vermemiş, eli titreyen gibi gidiyor, zinaya mecbur sevk oluyor. Azıman adamın günah kalmayacak. Bak Cebriye ayrıldı. Mürciye ayrıldı. O taslamanın, mürciye de çok iyi mezhep dediği, 70 peygamber lanet okumuştur diyor taberane adısında mürciye kim? mürciye şu demek bir adam kafir olsa diyor ne kadar ibadet yaparsa yapsın fayda verir mi? e vermez doğru mu? doğru döndürüyor ters çeviriyor diyor ki bir adam müslüman mı müslüman? müslümansa hiçbir günah zarar vermez diyor dümdüz git bir mezap olabilir mi? Mürciye bu işte. E şimdi sen e hangi kitapta var bu? Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların da cehenneme gireceğini söylüyor. E zina eden kafir olmasa da ateş azapla tehdit ediyor. Fe sefe ganiyyah namazı zayedenler bu Müslümandan bahsediyor. Orada zaten namaz farz değil. Gayya kuysu ile tehdit ediyor. E bunlar ayettir. Ne demek yani Müslümansa ne yaparsa yaparsa zarar vermez? E bu mürci. Bak ayrılırlarsa 70 fırka var. 72 var. Bir tane el-i Geri kaldı 72 çıkacak. Hepsi çıktı. Hariciler. Bütün Müslümanlara kâfir diyor. Hazreti Ali'ye bile kafir demiş. Şimdiki IŞİD'in gerisi işte. Bunların hangisini tutsan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve sahaben itikadından bir noktada mutlaka ayrılmış. İtikadından. Amel kusur kusur. Sohbeti öyle başladık. Hepimiz itiraf ediyoruz ki amellerimizde günahlarımız var diyoruz. Bu ayrı bir şey. İtikatta ayrılmış. Eğer onlar sizin gibi inanmaktan yüz çevirirlerse feynnemâhum fîşi o o onlar ayrı bir şıktadırlar. Şimdi elma ortadan yardın ayrıldı. Bu şık, bu şık. Fîşikak ne demek? Ayrı şıkta. Yani siz bu tarafa kaldınız onlar ayrı şıkta kaldı. Yani sizin tarafınızda kalmadılar. Nasıl hak olabilir? Resulullah ve sahaben tarafında kalmayan öbür şıkta yer alan nasıl? Yani alın yazısı bu kadar hadis-i şeriflerle ana karnında meleklerin girdiği, ecelini yazdığı, rızkını yazdığı, şakıy mı, sa'id mi, imanlı mı ölecek, kafir mi ölecek, Allah'ın ilmi, ezel işte bunun bilindiği ve ana karnında yazdığı ama bunun bir zorlama ve cebir manasına gelmediği Allahu u Teala'nın ancak adamın ne, ne yönde tercih kullanacağını bildiğinden dolayı yazdığını bu yazının onu bu işe zorlamadığını, bu yazının olacak bir şeyin bilgisinin tescili anlamına geldiğini vesaire vesaire. Sabaha kadar bu konu gidebilir. E sen şimdi bu kadar mantıksız mısın, akılsız mısın? Ya diyorsun ki adam mecburdu zina etti. Ya diyorsun ki Allah bilmiyordu bu zina edince Allah da anladı bunun ne mal olduğunu. İkisi de acayip bir şey. Aziz Bayındır'ın dediği gibi Allah ne bilsin evladım senin kimle evleneceğini diyor. Çocuk diyor ki benim diyor Evleneceğim kızı Allah biliyor musun diyor telefonda. Ne bilsin Allah diyor ya. Eşinlik böyle mezhepler. Bu adamlar çıkmışlar televizyonda konuşuyorlar. Teke tek diye programın adı ama teke üç. Teke üç olmaz ki senin adın teke tek da. <gülüyor> Allah niye teke üç yapıyorsun? <gülüyor> ama üçü bir araya gelse al birini vur birine. Mesele değil. Geleneğe sövmek. Başka bir şey yok. Geleneği bırak. geleneği bırak. geleneği bırak. Halbuki kendi yaptığı da bütün gelenek yani Şimdi bak hutbe okuyormuş bir bana video gönderdiler Bir baktım hutbede Kafaya takke takmıştı eskiden onu da takmıyordu Gelenek işte takke Ondan sonra iki hutbe arasında Oturuyor kalkıyor Niye oturuyorsun kalkıyorsun Kur'an'da yok Gelenek Sonunda elhamdülhamdülkhamdülkhamdülk e, Gelenek Bütün yaptıkları hutbede gelenek Niye geleneği bıraktığı zaman hutbe okuyamaz <gülüyor> <gülüyor> Hutbe okuyamaz Cuma gitti Geleneği bıraktım, iki rekatlı namaz kılamaz. Dört mezhebin fıkrına bakmadığı zaman, iki rekatlı namaz hiçbir kimse kılamaz. Çünkü Kur'an'da da bulamaz. Hadislerde de o tafsilatı bulamaz. O şekli bulamaz, o sıralamayı bulamaz, o tertibi bulamaz. vesaire, vesaire. Adam geleneği açıyor, duruyor. Habibim, sizin gibi inanırlar safaka dihtede. Ancak ve muhakkak doğru yoldadılar. Bizim doğru yolda olduğumuza Allah şahit, Kur'an şahit ehl sünnetin doğru olduğuna bu ayet şahit Sizin gibi inanırlarsa 72'nin 72'sinde de Sahabenin itikandan ayrı O zaman Feseyek fikehumullah Yakında Allah Onlara karşı sana kafi gelecekti Kurban Habibi ne Kafi geldin Düşmanlığını bitirdin Şimdi ehl sünnet olarak biz dünyadayız Çok düşmanlarımız var Onlara da kâfi gel ya rabbil Bir an evvel kâfi gel. Yakında kâfi gelecek dedin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden bu işi bitirdin. Bize de ölmeden göster ya rabbil Mübarek Cuma gecesi hürmet. Bu kadar Yahudi yapamaz. İngiliz aşan yapamaz. Lawrence yapamaz. Yani çünkü içimizdeler. Hutbe okuyor. E hutbe okuyan da adam Cuma diye gitmiş dinliyor yani. Sorun burada, Sorun meyhanede de değil, orada günah var. Ama camide hutbede sorun var. Nedir sorun? İhtikat bozuluyor. Adam umumi gitse günah giriyor. Camide hutbe dinliyor, dinden çıkıyor. Adam diyor ki, cinler diyor öyle diyor, cinmin diyor yok diyor. Hutbede hutbede. Ya vesara finaleken evet el cin, cinlerden bir cemaat gönderdik sandım. O diyor Nusaybin'den gelmiş diye tefsirde yazıyor diyor. Onda de bak bakıyor şimdi. Ayette cin diyor. O diyor Nusaybin'den geldikleri için Mekke'dekiler tanımamış kim olduklarını. Bunlar da kim demiş diyor. Cinin lügat manası örtülü demektir diyor. Onlar da onların kim olduğunu bilmediğinden diyor. Onlara cin dendi diyor. Ya Nusaybin'den gelen adamlara niye cindensin? <gülüyor> Adam Nusaybin'de yaşıyor da gelmiş Mekke'ye buna niye cindensin ya? Biz turistlere cin mi diyoruz? Her taraf turuşta olur Ahmet Cinler bastı o zaman Sultanahmet'i. Adam bunu hutbede söylüyor ya hutbede. Cuma hutbesinde. Bunlar diyor cimbin değil diyor. Nusaybin'den gelmiş diyor. O tanınmadığı için. Falan Maskaralık. Güler misin? Ağlar mısın? Ya adama buraya Cuma'ya gitmenin ne manası var? Cuma'ya gidiyorsun hutbede diyor sana. Suriye'yi verdik İran'a diyor. Verin İran'a diyor. Nasıl veriyorsun İran'a ya? Ya bu kadar Müslümanın, milyonlarca Müslüman eli sünnet namusu var, ırzı var, şerefi var, haysiyeti var, malı var, mülkü var. Verdik İran'a diyor. Verdik dedi mi, verildi. Sen nasıl bu kadar İrancı olabiliyorsun ya? Kahrolsun İran dersiniz, dersiniz, ondan sonra böyle görüşsünüz diyor. Ya kahrolsun şeriat diyenlere bir şey dedin mi? Allah'ın kitabına, Kur'an'ına sövenlere lanet okuyanlara bir şey konuştun mu? Yok. Kar olsun İran diyenlere karşı kutbe okuyun. Yazıklar olsun. Kime çalışıyorsun ya? Kime çalışıyorsun? Onun için ey gidi arkadaşlar. Milleti camide bozarlarsa, milleti vakıfta bozarlarsa, milleti kutbede dinden çıkarırlarsa, millete kutbede ayın yarılma mucizesini inkar ettirirlerse, cinleri inkar ettirirlerse, kaderi inkar ettirirlerse, ben bu milleti nereye tavsiye edeyim de? Kime göndereyim ya? böyle olmaz ya. Nasıl iştir? Bunu de, yani cuma kıldırmak, hutbe okumak Diyanet'in iznine tabidir. Beş vakit namaz iznine tabi değil. Cuma ve bayram iznine tabidir. Müftülükten hangi müftülük izin vermiş buna? Bunun hutbelerini takip ediyor mu? Hayır öyle şimdi diğer imamların hepsi belli bir hutbe okuyor. Peki bu adam hangi müftülük izin vermiş? Bunu hemen araştırılması gerekiyor. Ondan sonra resmi izni varsa e, bu şeye Diyanet razı mıdır bu okunan hutbeye? Çünkü diyanet razı değilse cuma iznini iptal etmesi lazım. Cuma iznini iptal etmesi lazım. Bu nasıl bir şeydir bu hutbede bu millet bu hale getirilecek? Ne, ne diyelim yani şimdi? Biz? Neyle uğraşacağız? Cihad, kıyamet gününe kadar devam edecek. Herkes kendi sahasında cihad ederse vatanın namusu, imanı, Kur'an'ı koruruz. Ama ben bu sahayı bıraktım. Ne gibi? Ben bu reddiyeleri yapmadığım anda askerin sınırı bırakması gibi. Polisin mevzisini bırakması. Neyse benimki ondan beter. Nasıl ki bu memleket terörlerinin eline geçer? Vatan kalmaz. İşte ben de bu reddiyeleri yapmadım. Bu ben derken, sadece ben değil, eli sünnet alimler yapmadığı zaman yazıyla, konuşmalı kimisi hatip olur, kimisi yazar olur. Herkes yazar konuşamayan var. Konuşup yazamayan var. Herkes sahasında. Sınırı bekleyeceğiz arkadaş. Sınırı bekleyeceğiz. Ya ehüllezine amenu Ey iman etmiş kullar. <gülüyor> Sabredin. Tahammül edin. Sıkıntıları çekin. Allah için, din için, vatan için zahmetli işler bunlar. Cihad zor iş. O <gülüyor> Sabiru, sabır yarışına girin. Yani şimdi Allah'ın gavuru cenneti ummadığı halde, ahiret beklentisi olmadığı halde kendini patlatıp intihar edebiliyor. Kendi batıl davası için. E sen de biraz uykundan fedakarlık yap. Sen de biraz vaktini ver. İlme çalış, şuurlan. Reddiye yap, tebliğ yap. Birine bir şey anlat. Yani adam sabır yarışına girin. Şimdi kafirler, dinsizler, kitapsızlar, batıl davalar, o tehaç da kahpeceler. Görmüyor musun ya? Kaç yaşına gelmiş karı, 50-52 yaşına? Gelmiş orada polisi öldürmeye çalışıyor, bilmem ne. Hapisten çıkmış, 33 gün olmuş. Ya biz bir hapisten çıkıyoruz, 10 sene daha bir şey konuşamıyoruz korkudan. Karı çıkmış 33 gün evvel gelmiş orada polis öldürme yine geliyor. Ya hiç hapisten korkmak yok. Bombadan korkmak yok. Canını seve seve feda ediyor. Davası ne bunu ya? Bunun davası ne? Gavurluk. Cehenneme Cümera. E senin davan ne? Allah davası, din davası, vatan davası, bayrak davası, kutsallar davası. E senin bu kadar davan var. Ne zorlanıyorsun? Ne gocunuyorsun, ne güceniyorsun ya burada? Sabiru. e iman edenler. Sabır yarışına girin. Yani düşmanlarınız bu kadar dayanıyor. E siz Allah'tan utanın yani. Allah'tan utanın. Siz eğer tahammül edemeyip de vazgeçerseniz, bu davayı, bu yolu terk ederseniz, aman bunlara uğraşılmıyor, ya baş edilmiyor, her taraftan mantar gibi bitmişler, yavrun dölleri derseniz, e bu tahammülsüzlükte kaybedersiniz. Sabır yarışına girin ama yarışta geçin siz. Çünkü neden? E siz, e, e biz acıt çekiyoruz. Hapiste yatıyoruz. E çocuğumuz şehit oluyor. Başımıza şu iş geliyor. Bombalanıyoruz. Ya tamam da onlara olmuyor mu? Onlara da oluyor. Peki mevlane buyuruyor. Ve tercu'une minallah ma yercu. Kullarım onların Allah'tan beklemediği cenneti, nimetleri, sonsuz hayatı siz Allah'tan bekliyor musunuz? İmanınız gereği bekliyorsunuz. E peki onların beklemediği sizin beklentileriniz var iken. E onlara size isabet eden Onlara da isabet ediyor. Ya onlar bir şey demiyor. Size ne oluyor? Sabır yarışına girin ve bu yarışta ileri geçin. Ve tu ribat yapın. Ribat. Ribat, sınır boylarında nöbet tutmak demek. Çok fazileti var, hadis-i şeriflerde müjdeleri var, serhat boylarında. Gözcü olun. Yani ribat, Allah için bir gün nöbet tutmak, bir gün işte Polis şimdi tutuyor, asker tutuyor. Bizim öyle bir şu anda görevimiz. E senin de var. E sen de din yıkılırken, itikat bozulurken, ahmentü zedelenirken, e ret reddiyeler yapmakla görevlisin. O cepheyi bir an boş bırakamazsın. O bir şey sen bir cevap. O bir sıkıntı sen bir izale. Çünkü başka türlü nasıl nöbet tutulacak adam? Bir atıyor askere, asker ne yapıyor? Tak, karşılık veriyor. Polise atıyor. Polis ne yapıyor? Bu zamana kadar biraz da veremiyordular şimdi elleri şeyleri. Perişan idi. Bağlıydı gibi, esir gibiydiler. E şimdi elhamdülillah yani bu şey oldu. ateş ateş vesaire. E vur emri verilmesi lazımydı zaten. E adam seni vuracak, sen ona kendini bile müdafaa etmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? İntihar olur. Bu yanlış idi. Bu çözüm sürecinin yanlışından dönüldü şimdi. İnşallah bir de aynı yanlışa dönülmez. Ama ribat. E o atıyor bir şey, sen de atacaksın bir şey. E ben varım diyeceksin daha. E sen şimdi o atıyor bir ortaya batıl fikir. Bozuk inanç. E ben hemen bir cevap vermem gerekir. Ben onun reddiyesini yapmadığım anda yedim kolu. Çünkü bir kişi belki sapıttı. E ben orada belki bir kişiyi düzelteceğim. E benim derdim bu olması lazım. Ribat. Nöbet tutun. Yani sınırı gözetin, koruyun. Çünkü sınır aşılıyor. Adam ahmetüden bir meseleyi indiriyor. Oradan öbürünü, oradan öbürünü. Tek tek din gitti. Zaten götürmeye çalışıyorlar. Götürdüler. Allah'tan sakının haramlarından sakının onun dinine saldıranlara karşı efendim tembel tembel durmaktan sakının vatanınıza namusa göz dikenlere karşı efendim cihat etmemekten gevşeklikten sakının sakının sakının ola ki Olaki işte demin dedim ola ki deyince müjde kesindir de Allah umulur ki dedi mi kesin ama felaha ereceksiniz Umduğunuzda nail olacaksınız. Korktuğunuzdan emin olacaksınız. Ama sabır, musabere, sabır yarışında düşmanları geçecek kadar gayret ve ribat. Yani nöbet tutmak. Polis, orada nöbetini tuttuğu noktada Allah için nöbete niyet edecek. Asker, Allah için nöbete niyet edecek. اِنَّمَا bin بِالنِّيَّاتِ Amellerin ancak niyetlere göre. E ben maaş da alıyorum buradan, bu bana zarar verir mi? Vermez. Çünkü sen orada vazife yapıyorsun, sen çocuk çocuğun var, onlar ne yiyecek? Ama sen 2 saat orada karakolda durayım, 4 saatte gideyim, pazarda çalışayım, simit satayım desen karakoldaki iş geri kalır. O zaman ne oldu? Sen kendi öbür işlerini bırakmak zorundasın, burada duracaksın. Mademki senin para kazanacağın bütün vakti buraya karşıyorsun, imam gibi İmam da maaş al. Öbür türlü ne olacak? Polisin, askerin şeyi imamdan bin kat zor. Bin kat, iki bin kat. İmam zaten kendi kılacağı namazı kıldırıyor ama işe gidemiyor yani. Bir yerlere gidip gelemiyor. Çünkü beş vakit namazda orada vazifesi var. O vazife onu bağladığı için ücret alması caiz. O ücret alması da onun niyetinin Allah rızası için olmasına mani değil. Yani asker polis ondan bin kat fazla vazife yapıyor. O zaman maaş da alsa, hani subay mübay, çavuş maaş olsa maaş alıyor. Maaş dalsa, ameller niyetlere göredir. O niyetini ne yapacak? Allah için, vatan için, din için, bayrak için, kutsallarım için burada vazife yapıyor Bu niyetle olduktan sonraki hep bu niyette oldukları kesindir yani. O zaman öldürülse bu yolda şehit olur. Yani burada sabır gerekir. Hatta düşmanların gösterdiği tahammülden daha fazla hambul gerekir. Çünkü sen onun ummadığı şeyleri Allah'tan bekliyorsun. Bir de bunun ahiret tarafı var. O zaman sızlanmanın manası yok. Cihadın devam edeceğini bileceksin. Kıyamete kadar bu Türkiye'nin topraklarında efendim bu Müslümanların vatanında bu kadar gavurun gözü varsa ve onların bu kadar gücü ve parası ve imkanı varsa bu kadar da taşeron çapulcuda ortalıkta varsa bunun biteceğini umma. Ama bitirmek için çareler ara, tertipler yap, uyanık ol, nöbeti bırakma. Mevla böyle buyur. Bu had din ve dünya ve ahireti tüm meselelerin içine alır yani. Üç emir var burada. Sabır, musabera ve ribat. Bir de takva sonunda dört tane emirle beraber felah kesindir. Mutlaka kurtulursun. Dünyanda da ahiretidir. Kadere çare yok. Ama niyetin ne? Gayen ne? Hedefin ne? İslam şuuru verilmeden adam şehitlik şuuruna erebilir mi ya? Bu nasıl iştir? Adam Müslüman değil, ona şehit de olur. PKK'nın leşlerine gebertilmiş tüm birisi, karısı hepsinin başına, orada bilmem Hakkari sormuşum, bilmem ne şehitler mezarlığına gömüldü. Adam murt gitmişsen bunu şehitler mezarlığına gömsen ne olur? Ona şehit adı takıyor. Dava ne? Irkçılık. Yani davan ne davan? Sen Allah'ın dini için mi burada? Ne, ne yaptın sen burada? Masum, günahsız, suçsuz askere, polise, öldürme kalktın. Onlara saldırdın. Masum insanlara saldırdın. O sana saldırdı mı gel? Geliyorsun sen saldırdın. Başlatan sensin. Bağısın, azgınsın, eşkıyasın yeryüzünde fesat çıkaran ya burada bir e, rejim var yani bir sistem var bir düzen var milletin canı malı vesairesi bir şekilde korunuyor tamam birçok hükümler şerata uygun değil kurana uygun değil bizim de beğenmediğimiz haramlar işleniyor günahlar serbest edilmiş bazı emirler onlar ayrı bir şey ama bir sulh var bir em, em var bir güvence var hiç adamın namusuna parasına şu namusuna kimse dokunmuyor meselesi var sen ne yapıyorsun? Onu da bozacaksın. Yeryüzünde fesat çıkaracaksın. Gel vergiyi bana vereceksin. Ben seni mahkeme edeceğim. Asacağım, keseceğim. Oğlunu ver, kızını ver. Daha götüreceğim. Ya adamın çoluğu çocuğu. Sen bunu nasıl eşkıyalık yapıyorsun? Yeryüzünde fesat çıkaran cezası ancak, ancak enyukat telo öldürülmeleridir. Eusallebu sallandırılmalarıdır. İkinci ayetteki ikinci hüküm dar sallandırılacak diyor. Ev tokat da Ya da elleri ayakları çaprazdan kesilecek. Ev müfemial az ya da sürgün edilecek. Yani İslam devleti dördünden birini uygular ama ilk başta iki maddede öldürülmek var. Öldürülmek öbürü asılmak, daracında öldürülmek, öbürü normal infaz. E bunu söylüyor Kur'an. Sen yerinde fesat çıkaran adamsın. Nasıl şehit olursun ya? Nasıl şehit olur? Şehitler mezarlığına gömülüyor bilmem ne bilmem ne. Sen şimdi Müslüman olmadan, İslam şuuru olmadan ameller niyetlere göredir hadis-i şerifine göre e ki en müttefakun ali en mütevâtir hadis. Lafzı da mütevâtir. Yani lafzı mütevâtir. 18 tane, 20 tane var diyorlarsa birisi bu zaten. Lafzı da mütevâtir. Ayet gibi yani. Dinlemel amel bir <gülüyor> niyettenin niyeti ne ya? Fesat çıkartmak. Nasıl şehit oluyorsun? Zındık. Eşin efendim orada. E yani bir acayip tabii bu şehitliği o kadar sulandırdılar ki zaten. Ama zulmen öldürülen, orada bir vatandaşa dar rastlasa, vatandaş mazlum ise o da şehit oldu. Ben bir şey demiyorum. Zulmen öldürüldü üç. Ama zaten tabii. Müslüm. Ermeniden şehit olacak halimiz yok. Ama ve lakin din yok, iman yok, her gün Allah'a, kitaba, Kur'an'a söver, ölüyor gazeteci. Bilmem, basın şehidi oluyor. Basın şehidi oluyor. Medya şehidi. Öbürü Milletvekili bilmem ne. Mesela kâfir din yok, iman yok. Öyle milletvekili de var. Canım her milletvekili Müslüman mı ya? Yani? Adam Müslüman diye şehit ölüyor. Demokrasi şeyde oluyor. Böyle bir şeyler var, yaptılar, genişlettiler, genişlettiler, genişlettiler. Müslüman olmasan da şehit oluyorsun. Şehit ne kelime? Arapça şahadetten geliyor. Şahadet ne? Kur'an'daki, hadisteki geçen mefhum. Ya sen o zaman başka bir tabir bul. Kendine başka bir deyim bul. Şimdi yeni, tut, yeni bir deyim buluruz da tutturamayız. Milletin nazarında onu itibarlı kılana kadar biz yine bunu kullanalım. Ama bu patente sana ait değil, nasıl kullanılır? Bu İslam'a ait bir mefhum. Bu Allah'ın dinin, Kur'an'ın, kitabın, sünnetin, ehli sünnetin mefhumu. Sen bunu nasıl bu kadar şümüllendirirsin, teşmil edersin? Önüne gelen gavura, kitapsız da herkes şey olmuş yahu. Nasıl iştir? Ama bu askere, bu polise de Şehit demeyen, bazı hocayın geçinenler var. Selefi, Vehhabi kafası. O asker, polis, Müslüman'ın çocuğu, Müslüman, efendim, Buradan milletin canının, malının, güvenliği için, asayişi, temin için vazife yapıyor. Ölmüş. Yok, bu da şehit olamaz. Nasıl şehit olamaz ya? Zulmen öldürülmedi mi bu? Haksız yere öldürülmedi mi bu adam? Men kutiledüğüne vazlümet. Föve şehidü. Hadeş-i Şerif'de haksız yere öldürülen şehittir. Ya tamam şu anda bir gavurlarla, e tamam PKK teröristleriyle yapılan e, askerin, polisin mücadelesi tamamen kafirlerledir. Tamamen Ermenilerle ve Yahudilerledir. O direkman Kürtlerle hiç alakası yok. O ayrı bir şey. Orada direkman kafirlerle harb ediyor askerimiz, polisimiz. Ama nöbet beklerken kapıda birisi gelse bomba patlatsa o da şehittir. Çünkü de haksız yere öldü, zulümle Nasıl şehit olmuyor? Böyle hocalık mı olur? Böyle ilim mi olur? Böyle din adamlı olur. Bu kafa değilmiş askere gitmeyin diyenler. Koca Mahmut Efendi Hazretleri asrı müceddidi yani askere ne zaman gideceğim diye vakit sayıyordum diyor ya. Peygamber hoca bu. E askere gitme, memur olma, polis olma, şu olma. Ne olacak burada? Namaz kılıyorsak, güvenlik lazım. Cuma kılsak, bayram kılsak, zikretsek, bütün çoluk sözünü okutsak, bak okutuyoruz bir şeyler hafız ediyoruz. Bütün bunlar emniyete bağlıdır. Güvenlik olmadan şey olmaz. Herkes birbirini keser doğrar. Irz namus, bir şey kalmaz. E sen bunu nasıl efendim? A askere gitme, polis olma, onu olma, bunu olma. Kime bırakacağız bu vatanı? Eczadımızın emaneti bize. Bizim devletle sorunumuz yok. Devlet, devletle sorunumuz yok. Rejimle sorunumuz olabilir. Rejim, sistem yanlış yapabilir. Gelen adam yanlış kullanabilir kanunları. Yapmadılar mı? Yaptılar. Bunu sadece kürde yapmadılar ki. Türkiye'de yaptılar. Ehl-i e yaptılar. Alimlere yaptılar, ocalara yaptılar. İstiklal Mahkemeleri ne kadar ulema evliya kesti. Ama o rejimin sorunu, devletin sorunu değil. Devlet ebed evet, müddet içindir. Bin senedik bizim devletimiz, e, yüz senelik değil ki. İşte bir ne, efendim nedir o? 2023'te 100. yılını kutluyoruz. O ayrı bir şey. O yüz senelik bir, bir devleti düşünmüyoruz. Bizim ta Alp Arslan'ın girişinden 1070'ten bilmem ne, bizim devletimiz yani devam edecek inşallah kıyamete kadar. Bu millet Müslümandır. Devlet ayrıdır, rejim ayrıdır, sistem ayrıdır, yönetim ayrıdır, hükümet ayrıdır. E sen şimdi hükümete gelen birisi bir yanlış yapar, bu devletin yanlış anlamına gelmez. Şahsın veya o partinin, o pırtının bize ne? Biz devleti niye zedeleyeceğiz? Biz askerlik müessesesini, polislik müessesesini, emniyet güçlerini niye yıpratacağız? Polislerin tarihi e, ta Osmanlı'dan geliyor. Asker orada Osmanlı'dan geliyor. Arşivleri, kuruluşları, itfaiye bile Osmanlı'dan geliyor. Hepsi Osmanlı'dan geliyor. Yani sen ne miras reddediyorsun? Hangi mirası reddediyorsun? E sonra gelenler düzeni bu? yanlış yapmışlar. Yanlış yapmışsa kendine Allah ona sorsun ahirette. Ona da rahmet okuyacak alim yok yanlış yapana. Ama biz şu anda bu vatana sahip çıkmak zorundayız. Bırak gitsin. Nereye gitsin? Yahudiye mi gitsin? Ermeni mi çöreklensin? Bak Ağrı Dağı'nı almışlar. Kantonları kurmuşlar. Bilmem ne Ağrıda gitti diyorlar. Nasıl gider ya Ağrıda? Bu asker bu polis varken nasıl gider Ağrıda? Gitmeyecek. Yok öyle bir şey Allah'ın izniyle. Bölünmek de olmayacak inşallah. Yani bir vatan evladı çıkar. Aklı başında bir Müslüman sahip çıkar. Allah'ın izniyle bu vatanda bu ezanlar susmaz, bu bayrak inmez. Biz askerimize, polisimize dua edeceğiz. Ve dua ettiğimizden dolayı da bize bile diye yapanlar var. Askeri polise niye dua ediyorsun diye. Bunu hacılardan, hocalardan var. Bunlar selefi, habi kafası adamlardır. Bunlar asla eli sünnet olamazlar. Asla ehl sünnet olamazlar. Biz dua ediyoruz, şehitlerimize de okuyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi, geçen haftakilerin e, ilaveten mesela, polislerden, Abdullah Ümit Çercan, Beyazıt Çeken, Muhammed Onur Demir, Mustafa Yahya Mertcan, Rasul Kayaoğlu, Salih Hüseyin parça, Savaş Akgöz, Şahin Polet Aydın. Sekiz tane polisimiz burada. Allah daha atmasından muhafaza eylesin. Bu polis kardeşlerimiz şehit olmuşlar. Şimdi biz nasıl bunlara dua etmeyiz ya? Evet, buyurun ruhler için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedur resulullah Bih kulli lamhaci menafsin adedem evşeh ilmullah Allah Allah Allah Ya Rabbi dağlar emsali rahmetler ki bir şehadet göklerden yerlerden ağır gelir Habibim bize bildirdiğine göre sallallahu aleyhi ve sellem buradan hast olan semavları şu şahitte kabirlerine ihale ile nurdan tabaklarla isale ile ruhaniyetlerini haberdar eyle kabirlerinde onların istirahatlerini yemmen fevmen müjde adeyle Mahşere çıkışta da azap hesap göstermeden cennat-i ahaliyatına idik. Eyle, ya Rabbeli Alemi. Genç yaşlarında efendim kimisi yetim bırak, kimisi daha evlenmem, kimisi inşallah Yani analana, babalana sabr-ı cemil, cemil ihsan ile, Ya Rabbi. Kazaya rızasızlıktan muhafaza ile, Ya Rabbi. Amin. Asker şehitlerimiz Uzman Çavuş Ali Gökçe, Uzman Çavuş Fatih Gökşen, Uzman Çavuş Veli Ateş, Uzman Onbaşı Muhammed Oruç, Uzman Onbaşı Müsellim Ünal. Er Barış Aytek, Er Doğan Acar, Er Medet Mat, Er Mensur Cengiz, dokuz tane de askerimiz. Bu bugün de oldu dediniz. O da da. Bak bugün yine mesela birkaç saat evvel bir haber aldık. Yani uykudan uyanıyoruz. İlk sorduğumuz şey şehit var mı? İlk sorduğumuz şey öyle. Zamaza kalkıyoruz. Hemen en son haberlere bakıyoruz yani. Asker, polisten şehit var mı yani? Allah şahit ya. Bu böyle olur mu ya sen? Böyle vefasızlık, böyle namussuzluk, kitapsızlık olur mu? Askeri polise kurşun sıkıyorsun. Öbürü de dua okuyana diyor ki ne okuyorsun diyor. Ya Öbürü de ondan beter namussuz ya. Öbürü ondan. Yapmayın, etmeyin. Haini gibi bir şey değil. Yani, e, efendim, bindiğin gemiyi delmek. Burası senin vatanın ya. Sen başka nereye gideceksin arkadaş? Burada e, düzenin, rejimin yanlışları varsa bunları düzeltmek hep beraber mı? Yani bunu yapacağız. Niye cihat devam edecek diyoruz? Ama evvela vatan olacak, güvenlik olacak. Ondan sonra Cuma kılınacak, cemaat yapılacak. Yoksa nerede yapılacak arkadaş? Sen hangi kafadasın ya? Allah ım. Bu erlerimiz uzman, onbaşılar, çavuşlar. Ya Rabbi senin dinin için, vatanını, Müslümanların yurdunu muhafaza için bu kadar Müslümanın namaz nabtesinin sevabına ortak bir hizmet yaparlarken şey doldular. Sen onlara şehitlik nasip et. Herkese nasip etmezsin. Kurban olduğum sana. Bu da senin özel bir vergindir Ya Rabbeli Ama ana babalarına zor gelir. Ateş düştüğü yüreği kadar kurban olduğum. Kalplerini teskin eyle Ya Rabbi. Bütün ailelerini, keder didi çok sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi. Kazaya rıza üzere sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi. Allah'ın kalplerini nurla doldur, ferahla doldur Ya Rabbi. Huzur ver onlara Ya Rabbi. Hayırlı uzun ömür ver onlara Ya Rabbi. Bu şehit askerlerimize rahmet eyle kabullenin nur eyle, derecelin âli eyle, mahşer sabahına kadar istirahatlerini daim eyle. Amin. Ya Rabbi mahşere çıktıkta, burada canlarını genç yaşta senin yolunda yur, vata, müslümanların vatanı uğrunda verdikleri için, sen onlara hesap, azap göstermeden Ya Rabbi direkt cennetlerinle müjdelendir Ya Rabbi ve Ruhları Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh la ilahe illallah Muhammed Resulullah fi <fî> kulli lamhatin min nefsin adada ma saahu ilmullah Allah Allah Allah bu biz okuduk buradan sevap hasıl oldu çünkü Allah Teala vaat ediyor ben cabil hasenet fehu ashru bir iyamele 10 misli 100 misli 700 misli Kur'an'da 700 misli dilediğine kat kat eder buyuruyor bir gelmeye şahit dağlardan göklerden yerlerden ağır olduğunu bildiriyor mizanda en ağır ke kelimeyi tevhidin geldiğini bildiriyor. Bir de Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar diye sonuna eklediğimiz zaman bunun sayısı sınırı yok. Çünkü Allah'ın ilminin kuşattıklarını biz ne bilelim sayısına kadar o kadar okunmuş oluyor. Bu, çünkü hadis-i şeriflerde bu da sabittir. Böyle dediğin zaman da Allah'ın yarattıkları kadar dediğin zaman bir subhanallah oluyor Allah'ın mahlukatına dedince. Bu da sayı hadislerde sabittir. O zaman buradan ne kadar sevap vasıl oldu? Bizim şimdi bunu hediye etme hakkımız var mı? El-i sünnet dışı fırkalara göre yok. Halbuki El-i sünnete göre var. Çünkü hacca gidey ne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ananın borcu olsaydı sen ödeseydin alacaklı almaz mıydı parasını? Alırdı. Ananın borcu düşer miydi? Düşerdi. E tamam. Hacca da gittin onun yerine. Allah da borcun düşürür. E bu hac hakkında hadis şerif var. Su hayrı yap. Anam öldü ben ona hediye göndereceğim dedi sahabeden. Dedi ya Resulullah ne yapayım? Buyurdu ki su hayrı yap, bir kuyu aç, millet sudan faydalansın. Hep ananın ruhuna gitsin. E bu kadar hadis-i şerif var. Bunlar neye dayanarak konuşuyor? Duvara dayanarak konuşuyor. Bize ne bunlardan ya, bize ne bunlardan, bu sapıklardan ya. Biz hediye etme hakkımız var. Bu tevhidleri ve şehadetleri okumuş olduk. Ya Rabbi, binlerce insanlar bu radyo, televizyon, ne kadar dinleyen varsa, daha da dinleyenler, sonra dinleyenler de yapıyorlar. Efendim, bizim Müslüman cemaatımız, okuyorlar tabii. Biz okuyunca onlar da beklemiyorlar, onlar da katılıyorlar. Tabii bu kardeşlerimize, bu şehitlerimize bir borcumuz var ya, insan bir kelime-i tevhid okuyup da hediye etmez mi ya? Evet, ruhlarına hediye ededik ya Rabbi vasıl eyle. Sen şu saatte ihale ile nurdan tabaklarla emsali cibal rahmetleri, kabirlerine ihale ile etraflarına bütün dağıtacak kadar bol mükafatlar ihsan eyle. Başlar sabahına kadar da bu nuru kabirlerinde ifka ile ya Rabbi velalim. Evet. Şimdi bu şehitlerimizin ruhları için bir de Fatiha hediye edelim. 7 Kur'an'dan eftal bir Fatiha, her ayeti bir Kur'an'dan Fatiha'yı çıkartsan Fatiha'sız Kur'an'ı buraya koysan bir ayeti bir Kur'an'dan ağır gelir. Yedi Fatiha, yedi ayet verdik sana buyuruyor. Vel Kur'an'ı lazım bir de büyük Kur'an. Yedi ayet, yedi Kur'an'ı tartacak kadar ağırlığı var bir Fatiha'nın. Sen öyle Fatiha deyip geçme yani. 13'ün hediyemizi şu anda ulaştırmak üzere. Buyurun El Fatiha. Allahümme salli aleyha Seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşehitânirradî bismillahimineşşehitânirradî Elhamdülillahi Rabbil aleminerrahman. İya kana ibdiyaka kana sa'inuh dinas. Salatalladina en'amta. Gayril maghdubi alayh. Allah. Evet biz hediyelerimizi gönderiyoruz. Hediyelerimiz ulaşıyor. Rüyalar görülüyor. Haberler alınıyor. Ahiretle irtibat kesilmiş değil. Çünkü bu rüyalar Allah Teala lehum el-büşra fi hayatid-dünya fil Dünyada da Müslümanlara, müminlere, velilere, dostlara müjde var ahirette de. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Ahirette zaten cennet nimetler. Ama dünyada ne müjde var? Bir adam dünyada e, Allah'tan nasıl müjde alacak ki? Melekleri göremez, görüşemez. O zaman nasıl alır? Ha, ben ayet okuyorum, cemaat dinliyor. Öyle değil. Burada müjde var. Onlara diyor, benim dostlarıma müjde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, rüya -e saliha. Müslümanın gördüğü salih rüya, yani imanlı, her sünnete uygun adam, işte abdestin, namazlı, neyse. Bu adamın gördüğü rüya müjdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki artık vahiy bittiği zaman, ayetler de bittiği zaman, e ben de gidiyorum, e benim ümmetime, ben gece bana vahiy geliyordu, sabah okuyordum. ve hatta hadis olarak Cibril bana bildiriyordu, şu amel yapana, şu müjde var, sevabı var, ben onu bildiriyordum. Ama siz şimdi hangi müjdeyi alabilirsiniz? Vahiy kesildi, ben de gidiyorum. Ancak ne kaldı? Salih rüya kaldı. Yani benim ardımdan da devam edecek salih rüyadır. E rüyalar görmeye devam ediliyor. Bana şu kadar hediye geldi diyor. Birçok kitapta hem de şimdiki millet, hadi şu anda millet bozuldu diyorsun. Yüzlerce sene evvel, bin sene evvel görülen ulemanın, evliyanın gördüğü rüyalar. Yahu Mısır hükümdarı, kafir kralın rüyasını bile Kur'an'da rüya olarak zikrediyor. Ve onun rüyasının bile doğru tabiri yapıldığı zaman Yusuf Aleyhisselam yedi senelik ekonomik düzeni, bütçeyi bilmem neyi kıtlık olacağını bildiriyor. Aynı çıkıyor yani. Şimdi bir namazda abdestli Müslüman'ın rüyası nasıl boşa gitsin? Kur'an-ı Kerim'de on, kafirlerin rüyası bile beyan edilmiş yahu. rüyayı melek gösteriyor. Her rüyanın görevlisi melek var. Rüyayla ilgili de birçok ilim var tabii o konuda ayrı bir ders. E salih rüya, tabii Müslüman olsa vesaire tabi salih rüya. E, ahiretten haberler geliyor. Hediyeler bize ulaşıyor diyorlar, memnun oluyorlar. Gitmeyene, ya bize gelirdi, niye gelmiyor şimdi, diye haber yolluyorlar. Ya ne zamandır hediyemiz kesildi? Ben mesela diyor her zaman, Evliyaullah'tan biri, e, falan zaten fatih okurdum, bir ara kesmişim. Hemen birisi geldi, ya rüyamda gördüm, ne oldu? falan zat diyor ki, benden niye hediyesini kesti? Ya o gören adam bilmiyor ki onun, evvelce ne okuduğunu, bir haftadır okumadığını bilmiyor. Adam nerede bilecek? O da diyor, Allah Allah ya nasıl gaflete düştüm diyor. Biraz birkaç haftadır unuttum diyor ben ya. Hemen uzat haber yolu ya hediyemizi niye kestin arkadaş? E bunlar kitaplarda ben bu hususta bir kitap yazabilirim. Hatta İbn-i Dünya dünyanın en büyük allame hadis hafızlarında. İbn-i Dünya bu büyük bir muhaddistir. Onun dolu kitabı var. Mevsuası var bizde 8 cilt, 10 cilt çıktı yeni yeni. Dolu kitaplar Risale'de. Bir kitabı var mesela, onu bir ders, iki ders, üç, beş ders yapabilirim. Kitab-ül menâmat, sırf kitabın adı Rüyalar kitabı. Ve sahabeden ve peygamberlerden gelen bütün E sen bunu nasıl hinkârediyorsun? Ahiretten bize nereden haber gelecek? Mesela diyor ki, bir kişi rüyasına girse, ona bir şey dese, adam dünyada bozuk bile olsa, belki namazsız abdestsiz, belki. Belki de dinsiz kitapsız. Ahirette dinsiz yok bir defa. Çünkü görünce iman etmiş. Onun için Ali Aydın Efendi Hazretleri ne derdi? Cehennem ehlinin hep ehli imandır evladım. Bütün cemaat esnafı. Ne anlamıyorlar? Cehennem ehlinin ya acaba Şeyh Efendi'nin yaşlandı ya falan dili mi süslü acaba? Cennet ehlinin demesi mi gerekirdi acaba? Anlamıyorsun da dinle daha o zaman. Cehennem ehlinin hepsi ehli tevitdir, Ehli imandır evladım. Allah Allah. Ama orada iman etmişler evladım. E, tabii. E, geberirken sen bu gördüğü zaman ne inkar edecek? Boğazını bir sıkan var da. Niye çıktı canı bunun? Sıkmadan mı çıktı yani? Hayır ve İzzete mefellezine O kitapsız kafirleri, melekler canını alırken Kur'an söylüyor. Ya dur bu ne Suratına bir kamçı, kıçına bir kamçı diyor. Bir önünü çeviriyor, bir arkasını çeviriyor. Ayet okuyorum sana. Hadis olsa kaynak sorarsın. Ve Can yakacağız abi. Tadın bakalım. Melekler vuruyorlar diyor. O zaman inkar kaldı mı? Görüyor işte. Daya yediği zaman Yok ya bu bana işlemedi, buradan acı çekmiyorum ben diyebilir mi acıyı çeken insan? Acıyı çeken bilir. O zaman iman etmiş. E bu adamlar onun için ahiretten bir yavru bile görsen, o sana bir şey dese diyor, yalan söyleme ihtimali yok diyor. Niye? Ahirette ruhaniyete geçti, ruhlara yalan izni verilmez. Dikkat et şimdi, ruhlara yalan konuşma izni verilmez. Ama o gören yalan katarsa anladın mı şimdi? O ona onu demedi de bu milleti kandırmak için yalanı bu kattı. O başka. Dünyada yalan serbestliği var. Dünyada her gavurluk serbest zaten. İmtihan ya. O gören yalan katabilir. Ama görülen yalan diyemez. Çünkü ruhlar alemindedir. Ruhlar aleminde şeytanın yolu yok artık. Orası hak. Hani diyoruz ya biz bu dünyada o hak alemde. Hani bizim atasözlerinde var. Hak alem. Hakiki alem falan. Tamam doğru bir Hak alem. İşte orada batılıyor. Onun için denilen birçok rüyada bunlar görülüyor. Yani bunun hatta adam şurada ben küp gizledim diyor adam gidiyor adrese tam noktasına kadar adresten altını buluyor. Veya şuna borcum var diyor hakikaten gidiyor ona o borç var. Vasiyet edemeden ölmüş. Ve o zamana kadar rehin tutsak kalmış. Onun için vasiyet ediyor. Yani dünyada etmesi gerekir de etmeden gitmiş. Rüyada görülen Böyle insanlar var. Hakikaten borcu ödeniyor. Hakikaten o sayıda borç çıkıyor. Veyahut orada o adreste o şey emanet bulunuyor. Veya bir kitap gizlenmiş, onu şuradan çıkart deniyor. Dolu, dolu, dolu. Burada yani tevatür var, mütevatir yani. Bunu inkar eden artık e, Uhud daha yok diyen gibi akılsızdır. Çünkü bu kadar mütevatir bir şeyi nasıl inkar edersin. Herkesin başına gelmiş yani. Bu kadar rüya görülen insanlar. herkesde bir tecrübe var bu hususta. O zaman dünyada müki müjde Salih rüyadır. Bu şehitler rüyalarda görülüyor. Anaları görüyor, babaları görüyor. E, hayat hikayelerini dinlesen e, mesela e, birçok haberlerde bazı çıkıyor. Toplasan bir araya getirsen. E, ben beni merak etme, ben çok rahatım. Be, be, benim için üzülmeyin falan falan. Eşine görülüyor, çocuğuna görünüyor. Dolu. Şehit olmadan evvel gören var. Hakkınızı helal edin diyor. Ben diyor şehit olacağım diyor. Öyle... Telefon eden var. Anası babası gören var. Ya bir gece evvel gördüm. E bu kadar insan yalanmış şey söylüyor arkadaş. O zaman hediyelerin ulaştığı da görülüyor. Yani bu dünya var. Ahiret var. Bir de ikizin arasında alemi berzeh var. Ve min vera Ayet şimdi bak sana okuyorum. Dünya hayatındaki insanlar öldüklerinden sonra ötelerinde var. Ne var? Berzehun. Berzeh, برزخ, geçit. Yani ne dünyadan, ne ahiretten. Kabir aleminde ne dünya sayılıyor, ne ahiret sayılıyor. Ama beden dünyada kalıyor, ruh ahiret bine gidiyor. Yeniden dirilirken, Veyden ruhla beden yeniden çiftleştiriliyor. Ama o ortada ne oluyor? Bir geçit dönemine giriyor. Beden dünyada kalıyor, ruh ahiret bine gidiyor, arada bir geçit var. Ne zamana kadar sürecek bu diyor? İla yevmi Yübü'esün, diriltilecekleri güne kadar. Yani diriltilince berzak kapanıyor, geçit dönemi bitiyor, ahiret hayata başlıyor. Ahiret hayatı aynı böyle, elli, kanlı, canlı, etlik, kemikli, aynı insan kalkıyor. Çünkü geçit dönemi, ara dönem diriltilmekle bitiyor. Onun için cesetler dirilmeyecek, yeniden ruhlar yaşayacak ahirette diyen kafir olur. Cesetlerin haşrını inkar eden filozoflar, felsefeciler, birçok felsefeci inkar eden kafir olur. Çünkü neden? Ayet-i kerimelerin sarih beyanı vardır. Diriltilinmeye kadardır o dönem diyor. Ve ruhlar bedenlere çiftleştirecek diyor. E bu o kadar ayet varken sen nasıl bedenler? O sonra parmak uçlarını bile dirilteceğim diyor. Ruhun parmak ucu mu olur? Ruh manevidir. Parmak ucu cesetle ilgilidir. E bütün ayetlerde her şeyi beyan ediyor az jet derileri piştiği zaman diyor cehennemde ebedi gayrı yeni taze deri vereceğiz diyor e deri ruhun derisi pişmez ki yani sen şimdi bu kadar ayeti nasıl inkar ediyorsun işte o felsefe kafası bu felsefenin pek ekseru felsefetin ca sefehen fekela izli kullin hukmu ekseri herhal mesnevidan almıştır ama memur mektubat'tan almıştır o belki da almıştır sonra tarifte mektubatı Arapçaya çeviren Arapçaya çevirmiştir tabii ki ama Beytin bizim bildiğimiz şekli budur. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyinki çoğu ahmaklıktır. O zaman ekseriyet hükmüyle hepsi ahmaklıktır. Şimdi anladınız mı? Ben felsefeciyim diye çıkıp din adına konuşanın durumunu ne oldu? Çok sefih ve ahmak duruma düştü. Çünkü felsefeciysen bu konuda konuşma. Mantıkla bu yolda gidilmez. Yaradan sana bir şey bildiriyor sen diyorsun aklım almıyor. E git yavur olma ne yani hem Müslüman olacağım hem felsefeci olacağım diye beni din adına felsefe yapma başka felsefe yaparsan yap. e sen felsefe yapıyorsun İmam-ı Rabbani 70 bin evliyanı reisi i̇mam İslam'dan naklediyor İmam-ı Gazali Farabi'nin de kafir olduğunu söylüyor i̇bn Sina'nın da kâfir olduğunu söylüyor koca i̇bn Sina güme gitmiş sen kimsin koca Farabi güme gitmiş neden felsefeden o felsefeyle nereye gelmişler Allah'ın evveli yok alemin de evveli yok demişler ve bu şekilde dünya yoksa bile bunun ham maddesi var. Allah'la beraber o mahlukatta var yani mahlukatın aslı Allah'la birlikte var demişler. Bu sefer ne oluyor? Allah'ın yaratması sıfatı iptal oluyor. Çünkü Allah var, hiçbir şey yok. O yarattı başlatıyor. Kur'an böyle söylüyor. Felsefe gidiyor gidiyor orada takılıyor, takılınca ki deme alem diyor, alemin evveli yok diyor. Allah kadim diyoruz ya kelamı kadim. Ne diyoruz Kur'an'a kelamı kadim. Kadim ne demek evveli yok? E, evveli yok. E peki Mevlana Kadim diyor, "Abdü fi bedel emali li tevhidin min azmikel aleh, ilahul halq mevlana kadimun ve mevsufun bi avsafil kemal." Ehl-i sünnetin itikat metni emalide ya, kainatı yaratan ilahımız kadimdir. Evveli olmayan bir tek odur diyor. Sen evveli olmayan başka maddeler de var dediğin anda Allah'ın yaratıcılığı iptal oluyor. Allah varken o da varmış yani. Bu sefer ne oluyor? Cesetlerin haşrı inkara gidiyor. Çünkü ve ma de kıdemu işte hala mu? Felsefede bir kural var. Kıdemi sabitse ademi muhaldir. Bu ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonu da yoktur. Çünkü evveli olmayan ne demek? Başka biri başlatmadı onu. Varlığı kendindendir. Varlığı kendindense o kendini yok etmez. Dolayısıyla onu da kimse yok edemez. E bu varlığı kendinden bir tek Allah'tır. Onun için de yokluğu düşünülemez. Ezeli, ebedi de bu demektir. Ezeli, evveli yok, ebedi, sonu yok. E, başka var mı onun gibi? Yok. E sen dersen ki bu alemin de maddesi Aslı gaz halinde, duman halinde, buhar halinde Bilmem ne vardı dediğin anda Allah'tan başka kadim demiş oldun Bu sefer ne oldu? O kadimse şey onun da yok olması düşünülemez Ahiret, haşır, hepsin güme gidiyor İbn Sina olsan ne yazar? Farabi olsan ne yazar? Orada eli Sünnet'in itikadının ayetten, hadisten Metinleri var Sen buna karşı felsefe ile ne konuşabilirsin? O zaman felsefe yapmayacaksın. Cesetler haşrı olacak. Aynı bu beden dirilecek. Ahirette dirilmek ruhla bedenin birleşmesiyle aynı dünyadaki gibi olacak. Ama kabir aleminde ne var? Berzak var. O ara dönemdir, geçiş dönemidir. Orası dünyaya da benzer, ahirette de benzer. Yarı dünyadan, yarı ahiretten hesabı. Beden burada, ruh orada. Ama nedir? Ruhu arşta bile olsa diyor, kabrine ziyaretçi geldiği zaman... Hadiste İbn Kesir tefsirinde de geçiyor, birçok kaynakla geçiyor. Mamin raculin hangi bir adam? Yani evliya olmak şartı yok. Ben de raculüm ya, adamım göya hesapta geziyorum. Adamsan diyor, yemurü bi Müslüman kardeşinin mezarına vurarsa diyor. Yani aribu fi dünya ama dünyada onu tanıyorsa diyor. Bu tanışma meselesi de var. E, çünkü neden selamet cevap verme konusu. Hediye ayrı. Hediye ben tanımıyorum bu mezarlığın tümüne. 11 ihlas okursan, 11 kulü Allah, hatta sen ya Rabbi bu ehli mezarın, bu kabristandakilerin tümünün ruhuna hediye ettim dediğin anda orada yatanlar kadar sana sevap yazılıyor. Hepsinin de ruhuna ulu. Bu da hadis-i şeriftir. Yani kabirle ruhlara hediye şeyinde de en meşhur hadis budur yani. Yasin ve Fatiha'dan daha meşhurdur bu. 11 ihlas hadisi. Şimdi bu, bu genel, tanımıyorum ben bu mezarlıklakileri veya anam burada yatıyor ama var orada 100 bin tane ölü. Hepsine hediye edebilir. Tanınmak şartı yok hediye gitmek için. Ama tanıdığı biri ise diyor, fesellem aleyhi diyor, ona selam verirse illa yarut teali. Mutlaka ve selam diye cevabını verir diyor. Tanıdığıysa ruhu geliyor, selamına cevap veriyor. Anladın? Tanımadığıysa sen kabir eline selam verir. Allah'ın rahmeti, dua mahiyeti taşır ama cevap alamazsın. Çünkü o hadiste tanıma şartı koyuyor. Hediye ulaşmak ayrı Selamının cevap vermesi haydi. Bunları da iyi anlamak lazım. Çünkü öbür hadisi okursana, Sen tanımıyorsun bu evliyayı zaten. Ev, ev, ev, ev, Sultanı tanıyor musun? Tanımıyorsun. Ne selam veriyorsun der sana. Ya Sapık ya. O hadise, öbür tarafa çevirir. Sen selam verirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verirdi. Selamu aleyküm. diyar minel mümini. Ey e, kabir yurtlarının, ahiret yurtlarının sakinleri olan, bu mezarlıkta yatan müminler selam olsun size. Entüm üssabikun, siz önce gidenlersiniz. Entüm diyor, siz diyor. Taşa toprağa demiyor halde ruhlar işittiği için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii o ayrı, o herkese işletir onun şeyi, sesi. Siz önce gidenlersiniz. <gülüyor> Biz de size yakında eklenecek olanlar. <gülüyor> Allah'tan sizin için de, bizim için de afiyet niyaz ederim. Yani sizin de azabınızı kaldırsın varsa, Allah bela vermesin, bize de bela vermesin, size de bela vermesin. Siz diyor, siz diye konuşuyor? Ruhlar alemi böyle bir şey. Sen gülüyorsun taşa toprağa selam verilir mi? Demek ruhu duyuyor ki selam veriyorsun. Ruh duymasa selam verilir mi? Gidip de direğe selam versen adama deli derler. Niye oradaki adamın, ölünün yattığı yere Esselamu Aleyküm diyorsun, herkes normal karşılıyor da, gelip benim bu direğe, kütüphanedeki direğe selam veren bir tane gelmedi bir deli? Niye gelmedi buraya bir deli, burada selam veren hiç gelmedi? E çünkü ki hadis-i şerifi halde amel ediyor adam da, Oranın, oranın farkı ama orada da adam erimiş gitmiş kaç yüz senelik ceset duvardan farkı yok öyle değil işte ruh arşta olsa bedeniyle irtibatı var berzah dediğim o ara dönem yarı oradan yarı buradan dediğim o çünkü irtibatı Mevla sağlamış tanıdığı biri selam verirse ona hemen çünkü bu elektrik gibi bir şey yani. anında gelir ta nerede ana sigortalar ha bak buraya bir anda geliyor oru açtım buraya ne buradan aradan akıdamış sahibi var kaç yüz kilometre ilerdedir belki elektriğin genel şeyleri vericiler Mühim değil ki. Manevi işleri böyle anla yani. Misal veriyorum sana. Hemen anında gelir selam aleyküm selam der. Tanıdığı için. Şimdi rabuta kitabını tavsiye ediyorum. Yani o kadar da uğraşıyorum. Canım da çıktı. Çok ilave, çok izah, çünkü çok eski yazdığım hep Osmanlıca kelimeler. Kimse bir şey anlamıyor. <gülüyor> Parantezler, tavsiyeler, ilaveler, ziyadeler vesaire, vesaire Yeni çıkacak inşallah. Baskı yazılıyorum. Çünkü onu bayağı oldu yazalım. Orada mesela bir dua ilavettim. Eee Evliyaullah'tan İmam Ayyashi. Katasallahu aleyh'i onun kitabında onun e, halifesi olan zat alıyor. Künuzül Esrar adı. Orada mesela söylüyor. Geliyorsun işte ettehayyatu lillahi's salavat lillahi't tayyibatu böyle selam veriyorsun. Es Esselamu aleyke ey yev kere ve 3 sonra eselamu es aleyna Şimdi evliya'ya geldiğin zaman veli salihin sonra kendine salih kullara falan filan. Ondan sonra işte es aleyke ya falan ya seyidi ya bayu belen gibi selamlar yüt. Mesela orada o dua ile başladığın zaman diyor o veli mezarında oturur diyor ve sana yönelir diyor. Sen ondan sonra Allah Teala'ya müracaat Ya Rabbi bu dostun hürmetine kendilerine nazar ettiğin zaman gazabının sakinleşeceği velilerim var. Öyle buyuruyorsun, o velilerin hürmetine, bu veli hürmetine vesaire vesaire. O kabirde görevli melekler var. Zaten Evliyaullah'ın kabirlerinde özel görevli melekler var. Hemen o melekler devreye girip o kişinin hacetini, işini görürlerdi. Ve o veli de arzuhali kabul eder. E, sağlığında neyse, sağlığında gitsen sen, nasıl selam versin, efendim dua edin desen neyse. Ruh ölmemiş ki. Ruh aynı ruhdu. Yeter ki Allah ona o izni verdiği velilerden olsun yani. Herkese verilmez o izinde. adamda da veli olacak ki o makama gelsin. Ya bunu yazdım mesela. Bu kadar velilere gittik ama bundan sonra elimizde böyle bir ya dua ile gideceğiz inşallah. E özel bir e, himmet isteyeceğiz. Evliyaullah'ın tevessülüyle, aracılığıyla Rabbimizden yardım medet isteyeceğiz. Yaratan ancak Allah'tır. Ama Allah Teala'nın izin verdiği kulları var. Dünyada nasıl, kimine o hüneri vermiş, kimine bu hüneri vermiş, şifa yaratan Allah ama doktorun eliyle yarattı gibi. Aynı sen, doktoru inkar etmiyorsan, sebebi inkar etmiyorsan, onun ruhaniyeti de şehitlerin ruhları ölmez. Ya, asıl diriler onlardır, sakın ölü demeyin diyor. Sakın ölü demeyin diyor. Allah ölü demeyi yasak etmiş Kur'an'da ya. E sen, e, şehitler bu makamdaysa sıttıklar daha yüksektir. Nebiler sıttıklar, sonra şehitler geliyor, sonra salihler. E sen şimdi sıttık olursa bir adam, yani makamı, mertebesi Allah yolunda sıttıksa, şehitten bile ki evveldir. E öyle zatlar var. Onun için, Bilinçli olacağız. Şuurlu olacağız. Bunlar boşa giden bir şey yok. Maneviyat devam ediyor. Ruhlar alemiyle görüşmeler devam ediyor. Oradan haberler gelmeye devam ediyor. Onlar öldü de mi, yok oldu mu, gitti mi? Gitmedi. Geliyorlar, ulaşıyorlar. Haberler ulaştırıyorlar. Sevenlerinle, tanışlarıyla görüşüyorlar. Kimin ruhu kiminle çok irtibatlıysa onu çok görür. Yani şimdi ben tabii çocukluğumdan beri Mahmut Efendi Hazretleri'yle Devamlı beraber olmakta, yıllarca belki gece gündüz 24 saatin 18'i beraber idi. Öyle bir haller olduğu için mesela ben yani babamı o se kaç senede bir görürüm, annemi sene senede 1-2 zor görürüm. E, Mahmud Efendi Hazretleri mesela ben şahsen bir hafta, iki hafta geçmez, mümkün değil geçmez. Bazı kere haftada 3-5, hapiste daha... Çünkü neden? Ruhun kiminle irtibatı ve iltisakı, ma manevi tarafta şey varsa onu çok görür yani. Bu doğal bir şey. Herkesin kendi bunu da böyle yapmak için de özel bir uğraş ve çaba göstermiyorsun zaten. Çünkü bilinçaltı dedikleri mesele, ruhun irtibatı ile alakalı. Değil mi şimdi? Bir de senin hacetin ihtiyacın vesaire vesaire. Adam illa Resulullah'a göreyim sallallahu aleyhi ve sellem. E ben kitap yazdım, rüyada görmek için 40 tane madde var. Daha da başka da gördüm, ona da ilave etmek lazım ama sonradan hep kitaplar okuyor, dolu. E ve adam geldi, onu yapsan bir haftada görürsün. Bunu yapsan yedi haftaya kadar görürsün. Yedi hafta devam. Şunu oku bin kere, bunu oku değil mi? İnne atayna mı vardı mesela? Bin kere inne atayna okusa. Mutlaka gör. Tamam adam geldi. Göremiyorum Hoca ben göremedim ya. Ne yapacağız? Ne mi yapacaksın dedi? Yedirdi buna hamsiyi. Yedirdi birkaç tava. Yedirdi buna turşuyu. Bastı turşuyu buna küpe basar gibi. Bu ne oldu? Barut oldu ya. Dedi yat. Su içmek yok. Herif bir yattı, kalktı. Ne gördün dedi? Sabaha kadar derelerden, gözelerden, pınarlardan içtim içtim doyamadım. İşte evladım dedi. Yani hamsi yersen, turşuyu yersen de suyu içmezsen kafanda ne var? Hararet varsa suyu görürsün. Sen ne kadar aşıksın ki peygamberi göresin dedi. Yani sen peygamberi göreyim diye numara yapma dedi ya. Bir şeyi aşk edersen, hakikaten gönlünü ona rapt edersen İrtibatı sağlam kurarsan görürsün Arkadaş görürsün Seven sevdiğini çok hatırlar Anar, görür da gör. Bu iş böyledir Bunu yapmacık yapmanın bir lüzumu yok Zorlamanın da bir anlamı yok Ben bir kere de yani Efendiyi göreyim diye de Niyet edip de yapmış değilim yani Çünkü o senin Tabiatına inekas edecek Yansıyacak, intiba edecek ve benim şeyim o Ama ben Anadar Efendiyi görmeye niyet edip Özel yatsam Efendiyi görüyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görme herhangi ayrı bir şey. Çünkü senin vasıtan o. Onu görmen onu görmendir. Zaten konuyu kapat. Yani onu görmen onu görmendir. Zorlamanın manası yok. Aliyefendi Hazretleri e, ayıkken keşif ehli, kabir ehliyle görüşen meşayıktan, e, gitti e, bir kere haç yaptı zaten. Hep hapistler şunlar bunlar. Haç yasaktı falan. Hat serbest edilince gitti işte. Artık kırklı yıllardır belki de yani. 50'den önce olmalı çünkü. Belki de 50, tam 50'nin başları belki olabilir ama o zaman zor yürüyordu zaten. Gitti, Ravza-i geldi. efendim sallallahu kabrinin önünde. E, keşif-i helizat, benim gibi değil ki. Bir yöneldi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıksın görecek diye yani teveccüh etti. Artık onun usulü var, duası var, cikri var vesaire vesaire. Bir de vakti çıktı, Ravza'daki kabirden Halil Rıza-i çıktı. Kendi şeyhi çıktı yani. ''Aman efendim'' dedi, falan. ben sizi çok gördüm dedi, bir daha de Resulullah'ı göreceğim falan. ikinci teveccüh ettim diyor, yine Halil Rıza Efendi çıktı. Üçüncü teveccüh ettim, dedi ki ''Evladım, bizi ondan ayrı görürsen ayrılırsın bizden.'' Dedi. Dedim ''Estağfurullah, ben onu dem demedim, ben anlamadım.'' dedi. Ha şimdi, e, senin vasıtan kimse, vesilen kimse, sen ona sımsıkı sarıl. Zaten senin silsilen, senin zincirin halkaları birbirine ekliyse, o nereye gitti? Resulullah demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Ha o da görecek yok mu? Olur. Çok iyi olur. O görmek için de çok e, dualar, zikirler de yapıyoruz, salavatlar okuyoruz yani. Ama tabii efendi 50 kere görüşecek efendim. Salsın peki bir kere hayatımızda, iki kere ya gördük ya göreceğiz. Mesele bu. Ama aranan nedir? Kalplerin ve ruhların irtibatıdır. Tanışmasıdır, görüşmesidir. Bedenler buluşmasa da ruhlar buluşur. Hadi Şerif'te öyle mi? O Rabuta kitabındaki ilimler dünyanın bir yerinde yok. Ama okumaz kimse, bir şey anlatılır yok. Şimdi biraz anlasınlar diye bayağı izah yani koydum yani. Ruhlar diyor, havada buluşurlar. Hadi Şerif ya. El arva tetelaka kafil hava. Feteshamu birbirinin diyor kokusunu alırlar. Ruhlar birbirini koklar diyor. Ya onun için eee efendim Yemen'den Ebu Musa olacak, künyesi de sizin bildiğinizle lakabı değil. Ee, Müseylemetül Kezzab tabiinden bir zatı ee, şey atıyor, ateşi atıyor. Ona iman etmedi diye peygamberliğine. Ve o zat yanmıyor. Yanmıyor, alenen göremiyor Bu sefer hemen onu çıkartıp diyor ki, aman buralarda durma birkaç tane bana iman eden var. Onlar da dinden çıkacak diyor. O <gülüyor> kendine göre yani. olacak diyor. Çünkü Rasulullah mucizesi bu. Tamam. Ee, adını desin biri ya. Şeyde Şam'da ziyarete gittik, dergide bastık. Hep de aklımda da. O mübarek zat Ebu Musa künyesidir. Esas sizin tanıdığınız ismi o değil. Geliyor Medine'ye. Hz. Ömer Efendimiz hayatta yani. Onun için tabiinden diyor. Hz. Ömer onu hiç tanımıyor. Hiç tanımadığı halde. en Ebu Musa. ''Ellezî <gülüyor> harrakaos sahibi sana.'' Sana'nın sahibi yani Müseyleme'nin yaktığı Ebu Musa, sensin değil mi? Sen misin diyor. Evet benim diyor. Nereden tanıdın mı? diyor. Arafe ruhi Daha bedenlerimiz yaratılmadan ruhum ruhunu tanımıştı diyor. Ruhlar alemi böyle bir alem. Ruhlar alemiyle ilgili Ra'ab'da kitabında çok büyük malumat var. Ama yeni baskıyı bekleyin. Çünkü zaten baskısı bitmiş de. Orada çok izahat var. Ruhların görüştüğüne dair, buluştuğuna dair. Efendim, daha e, Hz. Ali Efendimiz e, yaratılmadan evvel e, e, gidiyor bir insanın ruhaniyeti kurtarıyor aslandan. O sonra o doğduktan sonra adam geliyor, ya diyor. Yaşına bakıyor, şeyine bakıyor. Tipi o. O geldi diyor. Ama o dönemde o hayatta değil. Cık, bunlar dolu kitapta kaynaklar var. Ruhlar alemine çok kafa yormanın manası yok. Ama Mevla'nın buyurduğu yeter. Hadis-i şeriflerde geçen bilgiler bize yeter. Ruhların irtibatı var, iltisakı var. Ve rüya alemi alemi misaldir, yani ruhlar âlemi ile alakalıdır. Ve bu irtibatlar devam ediyor. Onun için, kimse ölüp gitmedi yani. Kimse gitmedi. Herkes yaşıyor, hayatı devam ediyor. İnne er râhâ Şehitlerin ruhları farklı dön durumda. Fi hâvâsr-ı <gülüyor> tayrîn Hadis-i şerifte buyuruyor, yeşil kuşların hafsalesinde. Kuşlar nasıl? E şimdiki işte en lüks uçağı düşün. En büyük uçak ne kadar alır yani? Onlar öyle kuşlar, gökte, gökte yer arasında, gökte, gök tabakaları, semavat tabakaları arasında e, yeşil kuşların hafsaleleri hafzale de küçücük güvercin içine sokmuşlar değil işte anla. Kocaman, efendim, gökte yer arasında dolanan, e, şimdiki dünyadaki uçaklara benzetmeyelim, onlar e, onun yanında hiçbir şey değil. Onların içinde özel Efendim bakılıyorlar. Tesrahu cennetin ırmaklarında geziyorlar, dolanıyorlar diye i şerif. Hadi hadise kaynak soruyorsun. Ben sana ayetten okuyayım. Velate Allah yolunda öldürülmüş olanları sakın ölüler sanmayın. Öbür ayet Velate qululimeyuktelu fi sabilillah Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Burada da dememeyi bırak, aklınızdan bile geçirmeyin, zannetmeyin. Velahya asıl diriler onlardır. عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ Rablerinin manevi civarında rızıklandırılıyorlar. Bak rızıklandırma. Öbür ölülerde bu yok. Şehitlerde rızık da var. Yani yeme içme devam ediyor. Yeme içme devam ediyor. Cennet ırmaklarında gezinti devam ediyor. Diğer ölülerde bu yok. Şehitlere özel muameleler olduğunu. فَرِحِينَ بِمَا تَعَمُ اللّٰهُ min فَضْلِهِ Allah o kadar lütuf veriyor ki onlar seviniyorlar, bayram ediyorlar. Dünyaya bir daha döner misin deseler aman dönmem der. Orada o kadar rahat etmiş. Ne çeksin bu dünyanın zahmetini, sıkıntısını? Vestepşiru ne bildiğin elimele hakubi mukalifi? Arkalarında henüz onlara gelmemiş, kavuşmamış olan aileleriyle de seviniyorlar. Adam şehit oldu mu? Anasına, babasına, karısına, kocasına, yani neyse yakınlarına, çocuklarına Allah Teala özel bir lütufla bulunuyor. Onlara onların haberini veriyor. Allah kafun alimül amiyahcenun. Siz ki Allah yolunda şehit oldunuz, sizin geride kalanlarınız adına da. Korkmayın, üzülmeyin. Onları da korkutmayacağım. Onlar da mahzun olmayacaklar. Onları da ben İslam üzere yaşatacağım. Onlara da iki cihanda korku, üzüntü yaşatmayacağım diye. Çünkü o bir tek şehit ne endişesi duyar? Kendi adına endişesi kalmadı da işte çoluğum, çocuğum, karım, ee, kocam, anam, babam çok üzüldüler. Onlar acaba sonları ne olur? Onlar benimle buluşur mu? Hani onlar imanla ölür mü? Cennete, onlarda bir sıkıntı var mı? Mevla oradan da diyor ki, müjde veriyorum, sevindiriyorum. Yani bir şehit verdiğin zaman Arkadan o aileye öyle bir rahmet geliyor ki Allah Teala onlar adına şehide garanti veriyor ki Ali İmran suresinin ayeti onlar da korku ve üzüntü çekmeyecek diyor. Yani bu ne demek yani? Allah müjde veriyor de. Allah bilmez mi onun sonunu? E demek şehidin yakınları da sabrederseler, ihtisap ederseler yani Allah için niyet ederseler ve razı gelirseler Tabii şehit olmağa uğraşmıyorsun. Ama oldunsa da o zaman da Allah'ın rızasına efendim kazasına rıza göstererek oradan azami derecede faydalanman lazım. Niye bağırıp çağırıp yırtınıp dövünüp sevabını eksiltesin? Niye makamını, kendi makamını şey demiş olmaz da, kendi makamını niye eksik edesin? Sana da yazık. Sen de kazan. Rabbim herkesi kazandırıyor. Kimseyi izah etmez ki seni niye izah etsin? Sen bu kadar üzüntü çekiyorsun. Bu üzüntü boşuna mı ya? Ciğerin yanmış, için yanmış. Başkası gibi mi yani? Yani sana Allah Teala tabii ki bir özellik sana da verecek. Neden? Sabrede Hesapsız verilecek diyor. İnne ma'wefas sabiru uneyciloğum. Bir gayri hesap. bu sabır kolay mıdır? Ölüm bu yani. Yetiştirmişsin evladını, canını, ciğerini yani toprağa veriyorsun. E bu ne büyük sabır ister. E bu sabrın da sevabı diyor. Başkasına namaz, abdest, teettüt, had, zekata ölçülü veririm. Sabr'a ölçüsüz veririm diyor. Hesapsız veririm diyor. Ona saçar mı diyor? hadis Şerif'te de beyan ediliyor. Başlarından aşağı boşaltılacaktır diyor. Mükafatları. Onun için kaybeden yok yani. Müslümanda yani imanlı olan ehl-i sünnete göre itikadı, namaz abdesti olan bir Müslümanın kaybetme şansı yok yani. allah Teala ecrini zayi etmem diyor. Bundan dolayı tabii ki üzülmemek elde değil. Göz yaşarır, kalp üzülür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Oğlu İbrahim vefat etti. O da ağladı. Ağlamak serbesttir, hatta sünnettir. Ağlamamak merhametsizliktir, ağlanacaktır, üzülnecektir. Ama bağırılmayacak. Beni mi buldun diye Allah'a itiraz olmaz. Yaka yıpratmak yasaktır. Yanak tokatlamak, dizini dövmek bunlar İslam tarafından nehyedilmiş. Yakasını yıpratan, yanağını tokat atan bizden değildir diyor. Neyse min la'men lappamel hudude ve Devam cahiliye. Hani böyle dayanamadan şöyle eder falan onu demiyor. Tabi burada cahiliyet lafları etmekle birlikte olanı konuşuyor. Yani beni mi buldun, bu kadar adam yaşıyor, benim oğlum mu? Gibi Bunlar cahiliyet laflardır. Allah'a inananın konuşacağı laflar değil. Bu noktada şuur işte onu diyorum. Sen bu ayetleri bu millete okumazsan, askere, polise bunları güzel hocalar tarafından okutturmazsan, sen bu şehitlik şunu açlamazsan. Bu buraya geliyor. Bunun anasına, babasına bir hizmet, dini bir hizmet yapmazsan... Ya şu kadar ayet hadis okuyoruz. Geçen gibi, Diyanet IŞİD hakkında ne yaptı dedim. Hemen ben dediğim hafta rapor hazırladılar. Kaç senedir IŞİD var ya. Ben dediğim hafta rapor hazırladılar ve hutbe okuttum. Ya bu şehitlik hakkında bu kadar ayet hadis var. Allah'ın kazasına rıza konusu var. Bu kadar insanın evine, ocağına ateş düşüyor. Şu millete bir şey hazırlasanıza. Bir hutbe bunun adına okuttursanıza. Şu benim konuştuklarım zerresi olmaz. Dünya kadar ayet hadis daha var. Bunlardan bir şeyler insanların gönlüne ferahlık için serpiştirsenize ne yapacağız arkadaş? Bu ırkçılığa, bu teröristlere karşı bir ayet hadis okuttursanıza. Bu millete ya yapmayın, etmeyin, aklınızı başınıza devşirin, çoluğun çocuğuna sahip çıkın. Bunlar, efendim, vatan-millet düşmanları, fesatçı, müfsit insanlar bunlara meyletmeyin mi? Bir ayet, hadis, bu hususta Allah ve Resulü beyanları yok mu? Kur'an'da, sünnette bu konuların hepsi yok mu? Var. Niye bu konular konuşulmuyor ya? Ama işte. 13'ün diyorum ki ameller niyetlerle mesela. alakalıdır. Niyetler neyle alakalıdır? İlimle ve şuurla alakalıdır. Bilmeyen neye niyet edecek arkadaş? bilmeyen neye niyet edecek şurada hava karanlık bilmem ne 3 gün bizi buraya koydular hava karanlık takvim yok bilmem ne yok ben kalkacağım namaza hangi ezan oldu bilmiyorum ki saat yok bir şey yok neye niyet edeceğim ya bilmeden niyet olmaz ilimsiz niyet olmaz şuursuz niyet olmaz geldin pat pat kötüken ben ölen ikindi saydırıyorsun gidiyorsun daha ne namazına duracağından haberin yok yani bunun gibi niyetsiz namaz olur mu niyetsiz amel olur mu bu adam neye niyet edecek oğlu şehit oldu bu adam neye niyet edecek? Neye razı gelecek? Buna ne müjde var? Bunun ne sevabı var? Bu adama Allah ne vaat etmiş? Buna demek lazım değil mi? Benim mi demem lazım her şeyi arkadaşım? Yani bu kadar müessese ve kurum ve kuruluş var. Milyarlarca katır trilyonlarca bütçeler var. Ben garibanım biriyim oturmuşum burada. Kütüphanede konuşuyorum. Benim ne imkanlarım var ki? Bu kadar. Ama bu millete yazıktır. Şuursuz bırakıldı. ilimsiz bırakıldı. Ruhlar aleminden habersiz bırakıldı. Ölüm ve ötesinden habersiz bırakıldı. Zaten bu ilahiyatçı bir takım hocalar bütün bunları inkar etti. Hediye de gitmez diyor. Fatiha da okuma diyor. Ya kadının yavrusu şehit düşmüş. Bu da hoca olmuş zındık. Çıkmış kadın atıyor ki Fatiha okuma diyor boşuna diyor. Ya bu neyle teselli olacak arkadaş? Ruhuna bir irtibat kuracak da neyle teselli olacak? O da ona Fatiha yasak diyor. Ya, öyle, öyle. Bu adamlara bir tane dur diyen yok. Ya milletin kutsallarıyla oynamayın arkadaş. Milletin dini var yani. Sen şimdi burada ne demek ölüsünü okumayacak ya? Dirisini okumayacak, ölüsünü okumayacak. Ne demek ya? Şimdi bir de bunları konuşuyorlar. Ruhlarla irtibatı kopartmışlar. He? Alemi Ervah diye bir şey yok. Ondan sonra ölen gitti. E bu sefer hepten üzülüyor gittiyse. Çünkü onan gitmediğini anlatacaksın. Diri olduğunu anlatacaksın. Cuma geceleri evleri gelip ziyaret ettiğini anlatacaksın. Senden hediye beklediğini anlatacaksın. O şurada olursa, o, kuru, o müessese yaşar. O toplum canlı kalır. O toplum işgal edilemez. Vatanını vermez. Ama adama diyor ki, o boşuna, bu boşuna, ölü gitti boşuna, onu okuma, Fatiha gitmez, sevap hediye gitmez. Adamı bütün irtibatı kesildi, eyvah oğlum boşuna gitti diyor. Onun için, biz ahirete inanmış kimseleriz, ruhlar aleminden haberdar olan kimseleriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Ruhların buluştuğunu haber. Dünyadaki buluşmada işte e, rüyadaki buluşmadı. Nice ölülerle görüşüyoruz. Bir seni dolu ölmüş gizli görüyorum ben. Siz de görüyorsunuz. E, ruhani buluşmadır. Haber alıyoruz. Bilgi alıyoruz. Biz bir şey söylüyoruz. E, ben bayağı arada gördüğüm oluyor ölülerimi. Tanıdıklarımdan yani. Tanımadığından da görebilirsin. insan diyor ki ben Abdükati gel yani gördüm diyor adam. Yalan mı konuşuyor yani? Yalan söyleme, ne borcu var? Para mı vereceğim ona. Yani görüyor. Bunlar hoş şeyler. Mümin için peşin müjde rüyadır diyor. Peşin müjde. Çünkü Allah Teala azzetleri mümini rahatlatır, mümini ferahlatır. Ahiretle ilgili olaylardan haberdar eder. Böylece insanın da azmi güçlenir, itikadı şuuru artar. Artık malından da bir şey elinden gitse üzülmez rıza gösterir. Canından gitse rıza gösterir. meyveları gitse rıza gösterir. Gönlünün meyvası çocuktur. Çocuğu gitse rıza gösterir. İnne alillâhu inne aliracimu. Biz Allah'ın mülküyüz. Alan odur. Veren odur. İnne allâhu meâhedelü mâta. Aldığı da Allah'ındır. Verdiği de Allah'ındır. Benim canımı da diye Kurban olduğum Allah'ımdır. Lafla kurban olayım Allah'ıma denmez ki. Kurban olayım ne demek yani? Bir şeyini aldığı zaman razı gelmektir o kurban olayım demek. Yoksa Kuru kuruya kurban olunmaz yani. Bir imtihan olacak ki kazanasın. İmtihansız. Ne, nasıl belli olacak kim sabredendir? Kim rıza gösterendir? Kim Allah'tan razıdır? Bu ancak imtihanla belli olur. Ama biz yine afiyet isteyelim. Ya Rabbi biz senden afiyet istiyoruz. Ya Rabbi bize ehlimize, ailemize çocuklarımıza, malımıza, canımıza vatanımıza, İslam vatanlarına el Müslüman kardeşlerimize Bela verme ya Rabbi. Afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Biz afiyet istiyoruz. Ya Rabbi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbi. Ya Rabbi imtihan edeceksen mutlaka yemin ediyorsun imtihan edeceğim. Andolsun mutlaka muhakkak bir Allah kendine yemin ediyor, bir de e, tekit var, muhakkak, bir de şüphesiz var. Vallahi diyor, elbette muhakkak sizi imtihan edeceğim. Bir şey minel hav. ya korkutacağım, güvenlik korkuları, can korkuları, velcu açlık, kıtlık, en aksimine lenval mallardan noksan etmek, don vuruyor, seralar gidiyor, sel gidiyor e, veyahut da araban gidiyor, bir şeylerin gidiyor. Ve lenfus canlar noksan ediliyor. Bak kaç kişiydiniz? Aile beş kişi. Oğlun şehit gitti. Bak ne oldu? Dörde indi. Canlardan noksanlık oldu. Aile eksiliyor bak. Yapacağım diyor. Vallahi yemin ediyorum imtihan edeceğim diyor. Ve semerat çocuklarınızdan alacağım diyor. semerat gönül meyvasıdır Meyveler, ürünler ama orada çocukların ölümü özellikle hadiste zikrediliyor. Çünkü Allah Teala soruyor, abdi. Ey meleklerim, çocuğumu, kulumun çocuğunu aldınız mı canını? Ne am aldık? Emrettin aldık diyorlar. Kabasduze nasıl soruyor? Gönlünün meyvesini aldınız mı diyor? Çocuk gönül meyvesi. Gönlünün meyvesini aldın mı? Aldık ne? am aldık diyorlar. Madia galabdi. Kulum nasıl karşıladı diyor. Halbuki o seyretmedi mi, görmedi mi, bilmedi mi? Ama sicile kayda geçirir. Hep şahitli iş yapar kurban oldu. Diyorlar, Hamedeke Vesterca hamd etti. Çünkü şükür ancak nimeti olur, ham belaya da olur. Elhamdülillah, alâ külli hal. Başıma ne gelirse hamd olsun. Elhamdülillah dedi. Vesterca, inna lillâ ve inna dedi. Ya Rabbi. Alan Allah veren Allah. Biz ancak ona döneceğiz. Biz onun mülküyüz yani malıyız bizi. O malında mülkünde tasarruf ediyor. Bunda zulmü olmaz ki. Kendi mülküyüz biz onun aksizlik olmaz istircaat diyorlar. Tamam o zaman diyor. İbnu li abdi beyten fil cenneti. bu kuluma cennette bir köşk yapın. Hemen özel köşk, çok hususi makam. Ve semmu beytel hamdi bu kulun bu sıkıntıya sabredip hamdetti ya bu köşkün adını olsun. Hamd köşkü olsun. Cennette özel hamd köşkü var. Çocuğu ölüp razı gelenler için. Yani Allah'tan razı olup itiraz etmeyenler için. Ki anne babalarına bu hadis-i şerif ithaf olunur. Ve beşşir-i sabirin. Sabredenlere çok müjde et abi. Çok müjde et. Ya bu kadar rahat hadis var. Konuşmak lazım ya. İnsanları şuurlandırmak lazım. Ahiret ölmekle insan bitmiyor gitmiyor ya. Sana da müjdesi var ona da müjdesi var. evet Ama biz afiyet istiyoruz. Bela istemeyin. Afiyet isteyin. Sabır bile istemek meseledir yani. Hani bela gelsin de sabredeyim gibi olur. Ya Rabbi istiyoruz. Ama imtihan edersen kazandırmanı istiyoruz Ya Rabbel Alemin. Bizi kaybettirme Ya Rabbi. Bizi kaybettirecek fiillerden, işlerden, fikirlerden, sözlerden, hareketlerden, davranışlardan. Muhafaza eyle Ya Rabbi bize. Sabır boşalt Ya Rabbi başımızdan aşağı. Ama ne zaman? imtihan ettiğin zaman. Ama biz yine de Ya Rabbi beni imtihan et demeyelim. Çünkü zor iş. İmtihan zor iş. Herkes kaldıramayabilir tahammül edemeyebilir. Yani kendimi onların yerine koyduğum zaman hakikaten zor iş. Ama insanlar maşallah yine bu milletin evladı Hakikaten sabırlı bir millet. Allah'tan razı bir millet. Şehitliğe çok inanmış bir millet. Ama işte şehitliğin içini boşatmamak lazım. Yani herkese de şehit adı taktırmamak lazım. Hakikaten Allah yolunda vatan müdafası uğrunda. Halkın, milletin emniyet ve güvenliğini sağlama görevinde bunlar Fisebilillah'tır. Bunlar Allah'ın yolu işlerdir. Bunlar meşru işlerdir. Burada zulmen öldürülenlere kesinlikle yüksek mertebeler vardır. Buna biz inanıyoruz. Ve onların geride bıraktıklarına da müjdeler vardır. Onlar iki canında korku çekmeyeceklerdir. Yeter ki el üstüne de itikadıyla üzere yaşayıp ölmek. Ve sebat etsinler, devam etsinler, kaymasınlar, caymasınlar. Yoldan ayrılmasınlar Allah'ın yolunda. Bunu demek lazım. Şimdi... Birkaç gün evvel Mustafa Hoca ile telefonla bir başka vesileyle görüşüyorum dergi yazıları ile ilgili. Bir, konuştuk konuştuk konuştuk. En sonunda dedi ya dedi kayınvalide dedi rüyada görüldü. Efendim hanım kayınvalidesi de kıymetli cemaatten tarikat delicikli rehli bir annemiz. Yakında vefat etti. Ondan sonra ya dedi işte dua kitabı elindeymiş dedi okuyormuş dedi falan. Bir şeyler anlattı. Ya dedim, ya sen boş konuşmazsın yani. Hoca adamsın. Demek ki güvendiğin birisinden, artık bilmiyorum tabii kim gördüğünü. Dur dur dedi o zaman dedi. Sorayım da dedi. Sen sonra millete anlatırsan dedi eksik olmasın dedi. Hemen orada sordu yani. Demek yandaki hanım mıdır, baldız mıdır bilmiyorum. Evindeki birine sordu yani. Dedi ki, ya demişler, sen Öldün demişler. Ee, ahirette dua yok. Hatta mesela bazı kimseler keşif elinden selam verdik diyor. Selamun Aleyküm dedik. Kabirdeki zat Aleyküm Selam demedi. Ama sor, bu çok geçer kitaplarda. Biz ona bazı sorular sorduk. Ahiretteki durumlar ne? En faziletli amel neyi buldunuz? Mesela dualarım kitabında e, İmam Ebu'l Muhtemir'in tesbihatı var. Dualarımın sonuna doğru. Öyle bir tesbihat ki yani belki iki dakikada okunur ama adede mâ khalek ve adede mâ vuhalik ve senete mâ ve senete mâ vuhalik ve mile mâ khalek ve mile mâ vuhalik ve mile mâ ve mile semâ vâtî ve mile râdî ve misledâhâlik ve gidiyor, gidiyor, gidiyor, Her cuma bir kere insan en azından okusa, keşke günde bir okusa. Ama başı Sübhanallahü'lhamdülâ diye başlıyor da artık yarattıklarının sayısınca, yaratacaklarının adedince, yarattıklarının tartısınca, yaratacaklarının ton, tonacınca, yarattıklarının dolusunca, yaratacaklarının dolusunca, sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Tesbih olsun, hamd olsun, işte tevhid olsun. Tekbir olsun falan. Orada diyor, İhyaülümiddin yani İmam Gazetel'in gördüm. O belki metinde de var, İhya'nın. Vefat etmiş Evliya Allah'tan bir zar. Ahirette mesela en faydalı amel neyi gördün? Soruyorlar. O da diyor ki, Ebu'l-Murtemir'in tesbihatından daha faydalı bir şey görmedim. Bunu okuyanlar kotarmış gitmişler diyor. Yani adam ahirete gitmiş. Bu da diyor ki ona, Ahirette en faydalı neyse, onu yapayım. Böyle birçok sual, cevap var Evliyaullah'ta. Gördükleri zaten sormuşlar. O da diyor ki ebul Muhtemir'in tesbihatını gördü. Sayfasını bilmiyorum, bulursa bizim Molla söylesin. Yeni baskıdan sayfasını. Şimdi bunu diyeceğim benim hatırım da olmadığı için, o arada geldi aklıma. Şimdi diyorlar ki mesela, Efendi Hazretleri ne var? Tamam bize sorduğumuza cevap verdin. Aleykümselam demedin. O da diyor ki, Aleykümselam diyor, ee, selam'a cevap vermek farzdır. Farz e, hayatta olanlara mükelleflerle ilgili bir ameldir. Biz burada amelle sorumlu değiliz. Amel mükellefiyetleri kalktığından üzerimizden Selam'a cevap vermiyoruz. Vazifemiz değildir. Çünkü o dünyadaydı. Nasıl ki farz namazı kılmadığımız gibi. Cevap vermiyoruz. Ama sen bana bir şey soruyorsun ben sana cevap veriyorum diyor. Onun için ahiretten böyle çok havadis gelmiş. Dedik ki diyor, sen öldün. E senin ne işin var dua kitabı elinde okuyorsun, bir de okuyorsun. Dedi ki diyor, bu bana dünyada da lazım, ahirette de lazım. Ama diyor, öyle okurdu ki diyor, hani var benim öyle eskiden o dua kitabını eskiden beri edenleri ben bilirim. Her tarafa bir kağıt koymuşlardır. Bir de sarı kalemlerle falan çizmişlerdir. Böyle birkaç cemaatle evine gittiğimde o. Kitap, şey pert olmuş yani. O kadar okuyorlar. Dişer halı vardı işte Allah rahmet eylesin. Yedi kere okumuş şeydürüstü var, o gece öldü. Ya oğlu diyor ki yedi kere okudu diyor, sen göleceğini biliyormuş gibi diyor. Albi bir kere okunması lazım. Mesela o gecede uyanmadı mesela. Ya, dolu böyle misaller. Ama Allah teala, yaşadığınız gibi ölecekseniz, mevla adam nasıl yaşarsa onu öyle öldürüyor. Ahirette de öyle gösteriyor. Kabirde maşterde de öyle devam ettiriyor. Mesela itikat, mesela ameli salih. O dualarımdaki zikirler, ortadaki hadis-i şerifler o kadar şey Mevla toplatmış ki o bereket başka bir şeyde pek nasip olmaz. O kadar ilim var onda. Sana ahirette de lazım. Ahirette en faydalı ameller. Neler var orada? Sıratı geçerken nur olacağından, işte kabirde şöyle olacağından, Mahşer'de bu ahirette mühürlü ahitname var mesela. Her sabah bir kere okuyorum. Allah'ıma Fatıras Sema var. Efendimiz Hazretleri çok anlatırdı. Onu okuduğun zaman damgalanıyor, mühürleniyor. Mahşere kadar açılmıyor. Sen mahşere çıkınca Mevla buyuruyor. Ey benim meleklerim! Açın bu kulumun adına yazı mührü bakalım. Niye? Bunun benle arasında ahitname ne demek? Sözleşme var. Yani Allah'ın birine şahitlik ediyor, Resulullah'a şahitlik ediyor, nefsimen eline beni bırakması, duası var. Bunu her gün bir kere okusa Allah'la sözleşmesi var. Hadis-i şeriftir bu. Bu sözleşmeye göre bunu, buna muamele edin, cennete idkâl edin buyuruyor. Çünkü bu sözleşmeli kul. Yani şimdi, siz de biliyorsunuz şirketler var, taşeron var, sözleşmeli var, memur var. Hani herkes uğraşıyor ya taşerondan kurtulalım, tam sicile girelim falan. Yani Allah'ın dinde de böyle yani. İyiler defterine kayıtlı var. Kayıtlıya aday var. Falan falan. Bunlar neyle sağlanıyor? Zikirle, ibadetle, ilimle, niyetle, şuurla, ihlasla, ruhani kuvvetle. Bunlar maneviyat ister. Her şey yüzeysel, her şey maddi boyut. Görmediğin bir şey yok. E bunun gavurdan ne farkı kaldı sen? Nasıl hocasın? Bütün ünleti inkar ettirdin, bütün faziletleri? Onun için zayiat yok. Bu itikat üzere olanlar zayi olmaz dünyada ahirette. Ölse de zayi değil, kalsa da zayi değil. Kaç sayfa? Ebul Muhtemir'in şeyi mi? Tesbahat'ı. 200? 263'teymiş o. O sayfadan bitiyor mu hepsi? Tek sayfa mı? Arapçası bitiyor orada. Manası var. Deniz, deryalar biter, onun manası bitmez. Okyanuslar biter, onun manası bitmez. Çünkü o artık yaratacaklarının, hani şu anda yarattıkları bit bitmiyor. Yaratacaklar da katıyor <gülüyor> onun için. O kadar fazla tesbih olmuş oluyor. Kurban olduğum yani, bizi zengin etmek için bahane arıyor. Yani. Sübhanallah diyorsun, bir tesbih. Tamam, on misliyle sevap. Ama Sübhanallah ve bir adede halkeyi. Ya Rabbi, Sübhanallah seni tenzih ederim. Noksanlıklardan münezzeh olduğunu beyan ederim. ''Ne kadar olsun bu Allah?'' diyor. ''Kurban oldum Allah'ım, ben yüz çekeyim, iki yüz çekeyim.'' Bu, sen bunu bana ne kadar yaz, ''Adede kalp. ''Yarattıkların ne kadar varsa, sırf böcekler olsa, ''Adede'l-Havam'' desen, ''Böcekler sayısınca desen, ''Katır trilyonu geçer.'' ''Yarattıklarının sayısınca bütün 18 bin alemde, ''Yarattıklarının sayısınca dediğin anda, senin defterine 1'e 10 yazılmıyor, ''Yarattıkları kadar onu sayısını kendi okula yazıyor. Bu kadar da bir kelimeye bağlamış. Ama adam onu da demiyor. Bu adam beş bin kere la ilahe illallah der mi? Ta adede kalkıyla katır trilyon yazılacak onu da demiyor. Ya adam Sübhanallah diyor mu ki? Ağzına bıçak açmıyor adam. Yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, filmler, diziler, maçlar, kaçlar, her şeylerden haberi var. Sübhanallah demeden yatıyor, kalkıyor. Ömrü bitti. La ilahe illallah dememiş. Böyle adamlar var ya. 90 yaşına gelmiş kelime-i okumamış adamlar var. Ne kadar zenginiz ya. Ne mutlu bize ya. Ölcek de yazık diye bize ya. Çünkü Müslümanız. Ehli sünneti. Zikrediyoruz. Kur'an okuyoruz. Büyük işler bunlar. Onun için mümine korku yok, üzüntü yok. Allah'ın izniyle. Yeter ki imanı kamil olsun. Ehli sünnete göre ehli sünnete göre imanı sizin inandığınız gibi inanırsalar Muhakkak ideata ermişler, sırrına mazhar olsun. Resulullah ve sahabenin yancına inansın. Aynı inansın. Allah'ın bu milleti bu inançtan uzaklaştırmaya çalışanlar. Fırsat verme ya Rabbi. Hoca kılığında da olsalar fırsat verme. Bütün imkanlarını iptal eyle. Hiç kimselerin onlara itibar etmemesi nasip eyle ya Rabbi. Dinletme bunları, taraftar buldurma bunlara. Ya Rabbi. Ben üzülüyorum millet adına. Benim adıma bir şey yok. Onu dinlemede beni dinle, ben para mı kazanıyorum senden? Bana ne yani? Ama ben senin adına acırım yani. Bu kadar maneviyattan, ruhaniyetten, bu kadar efendim dünya ahiret berzak alemi, bu kadar rivayetlerden, ilimlerden mahrum olacaksın. Kub kuruk yani. Kub kur, cahil cuhelak kalacaksın. Bunlara bakarsan bunları hiçbir her şey inkar ediyor bunlar. Ama biz iman ediyoruz. Millet de buna iman etmiş. Bizim milletimiz dost doğru iman etmiş. Ehl-i sünnete üzere. Ne şeyh tutturabildi burada? Bu toplumda ne vehhabi tutturabildi? Ama çıkıyor Sivri uçlar çıkıyor. Allah Teala onlara ıslah eylesin, ida eylesin. Biz dua edelim. Şimdi Şevvalay'ı bitiyor. Şevvalay'ın bitmesi münasebetiyle ben tabii e, hemen haber etmem lazım. Yani itiraf edeyim. Ben de kılamadım. İki gün kaldı. Bu hadis-i şerif Şevvalay'la mahsus namaz. Ama ben de kılayım, kılmayanlar da kılalım. Ha. Madem bize böyle müjdeler veriliyor, biz de inanıyoruz bu müjdeler. Abdülkadir Geylani yalan mı çözecek aşağı Abi bu müjde çok büyük. Bak Şevval ayı 17 Temmuz Cuma başladı. Yani bayram Cuma'ydı ya. Bayramın birinci günü Şevval gün. Ramazan bitince giren Şevval'dir. Bayram günü Ramazan değil. Oruç tutmuyoruz ya işte Şevval girdi. 17 Temmuz Cuma başladı. 15 Ağustos Cumartesi bitecek. Yani bu Cumartesi son gün. Şevval bitiyor. Zülkade giriyor tabii. Zülkade Haramay. 3 tane peş peşe Haramay'a giriyoruz. Zülkade, Zülitçe Muharrem. Zaten sene sonu Muharrem Hicri yılbaşımız ve aşuremiz geliyor. Zülitçe'de Kurban Bayramımız geliyor. Elhamdülillah. Önümüzde haram aylar, tabii faziletli aylar demektir. Orucu, sevapları katlanacak. Tabii günahlarında katlanma tehlikesi var. Ondan ikaz etmemiz gerekebilir. Bu hafta buna fırsat bulamadım. Esasen ders başlayacağım. Haftaya başlarım inşallah. Eyüel veledi bitirelim. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin vasiyetlerini. Ey oğul, Ke i̇şte bu zamana kadar ilimden, amelden, ihlastan bahsedildi de mürşit bulmanın lüzumu anlatılmıştı. Mürşit bulan, bir Allah dostunu bulan ona intisap eden yani nasıl davransın faslı kalmıştı. Onunla ilgili derse başlayacaktım. Ama başka konular girdi araya. Şimdi haftaya ders takip edelim ki artık sıralı bir ders olsun. İnsanlar da hangi konuda takip edeceklerini bilsin. Ama tabii ki arada yine biz Zülkade'yi anlatmak zorundayız. Haram ayların faziletlerini, oruçlarını anlatmak durumundayız. Haftaya onlardan da biraz bahsederiz. Kendi dersimizle beraber. Başında veya sonunda. Enes radıyallahu anh ta'nın rivadetine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri El-Gunye isimli eserinde bu hadis-i şerifi zikretmiş. Şimdi, bunu diğer hadis kaynaklarında bulamasan da Abdu Kadir Geylani'de olması yeter mi bize? Yeter. Koca Gavsal Azam! Ama bu zat aynı zamanda hadisçidir. Çünkü hadiste dünya kadar üstatları var. Yani onun aldığı kaynak öbürü o kaynağa ulaşamamış olabilir. Mesela Hüseyin Avni hocam Allah selamet versin. Mübarek iyi müaddes. Yahu dedi. Bura gayb namazında ortalık koptu ya. Sıfil mi fil olaylar falan. Bir inceleyeyim dedim dedi. Hadisçi gözü yani o tasavvufçudur, aynı zamanda tam itikatlıdır da Efendimiz Hazretleri'nin vekillerinden Ya dedi bir hadisçi nazarıyla bakacağım dedi şuna Bir inceleme yaptım dedi tabi ben onun kadar hadisçi değilim doğruyu konuşacağım ama ben hadisi anlarım aktarım ayrı bir şey bir de hadisin geri planında hadis usulüne göre bir tahkikat Bir incelemeye gittim dedi o namaz dedi baktım dedi Şeyh Hibetullah'tan yani Abdülkadir gelen diyor ki ben Şeyh Hibetullah'tan aldım bunu rüyada aldım demiyor ki o da Şeyh Hibetullah'tan aldım. Kaldı ki Evliyaullah rüyada Resulullah Efendimiz'le görüşürler mi? Görüşürler. Hatta yaka zaten uyanıkken bile görüşürler mi? Görüşürler. İmam Suyuta Hazretleri müstakil risale yazdı. Birçok delil beyan etti. Evliyaullah uyanıkken meleklerle ve diğer geçmiş velilerin ruhlarıyla buluşurlar diye. Peygamberlerle de görüşürler. Uyanıkken. Yani rüya değil. Böyle uyanıkken yaka zaten görüşürler. Ebu'l-Habbas-ı Hazretleri, Ebu'l-Hazen Şazeli'nin halifesidir. Şu elimle Resulullah'la mus musafa ettim derdi. Halbuki kaç yüz sene sonra. Ve birçok veliden bu nakledilmiştir ki bunların yalan söylemeleri ve bunlardan bu rivayetleri nakledenlerin yalan haberlerde ittifak etmeleri düşünülemeyecek kadar çok. Yani mütevatir. şeyin e, i Bağdar Hazretleri'nin rabıta ile ilgili yazdığı risalede buradan deliller alınmıştır. Yani İmam Suyutini daha adı orada göçüyor. Eruyeti Nebi Peygamberler görülür mü? Melekler görülür mü? i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki, Elmun kızminat Dalal, felsefecilere yazdığı rettiyede Dalaletten kurtaran adını verdiği kitabında, Evliyaullah tasavvuf ehli o makama yükselirler ki zahiri ilmiyle uğraşanlar hiçbir o makama yükselemezler ve onların yaka zaten uyanıkken meleklerle görüştükleri sabittir diyor. Koca i̇mam Gazali bunu itikad bir kitapta cikrediyor. Dolayısıyla e, biz ona inanırız ama Kadir Geylani'nin yaptığı bu ribadeler rüyada Resulullah'tan aldım şeklinde değil zaten. Ya hadis şeyhlerinden nakli var. Mesela regaib namazında diyor Şeyh Hibetullah'tan aldım dedi diyor. Şeyh Hibetullah hakkında diyor araştırma yaptım diyor. Hani hadisçilere göre yaptım diyor. Araştırmada geldi, yani bu zat kendinden önce hadisi naklettiği zattan aldığında işte onun Vefatında şeyh Betullah dokuz yaşındaymış. Şimdi ne diyorlar? şeyh Betullah zayıftır, sıkıntı var falan diyenlere göre. Bir de baktım diyor, hadis usulünde inceledim diyor, kimi on iki yaş diyor, kimi on beş diyor, kimi beş diyor vesaire vesaire Sonra baktım hadis alimlerinin cumhurunun görüşü nedir? Zahire göre konuşuyoruz şimdi diyor. Zahire göre baktım ki beş yaşındayken rivayeti kabul ediyor. Beş yaşında yine. Bu kaç yaşında vefatında aldığı zattan bu zat Hibetullah dokuz. E dokuz yaşındaysa diyor cumhura göre hadis muhattislerin cumhuruna göre rivayet etmesi sahil. E zayıflık nereden geliyor? Bu noktadan geliyor. Ama bu noktadan da cumhura göre zayıflık olmadığı meydana çıkıyor. Zaten zayıf da olsa uydurma demek değil. Mevzu başka zayıf başka. Faziletli ameller babında zayıf hadisli amelin caiz olduğunu bütün muhattisler ittifak etmiş İmam-ı Neve'yi, bunu bu kayda olarak koymuş. Koymamış yani, açıklamış çünkü kaydı ondan evvelkiler koymuş. E, dolayısıyla, yani Abdülkadir Geylen rivat etti ediyor, diyor, e, asla uydurma denemez dedi, hadisçiler nazarından. E şimdi, ben biraz tabii e, tasavvuf üzerinden de gittiğim için, çok derin ilmimde olmadığı için, beni susturmaya kalkıyorsun. E ben hadisçiyim, akademisyenim, doçentim, profum, şuyum buym diyorsun. Ama Hüseyin Avni Hoca'yı yutturabilir misin? Yutturamazsın işte. Nasıl çıkarttı? Hadis usulüne göre bunun sabit olduğunu çıkarttı rekaat namazını. Ya Onun için bilmediğin zaman ehline danışacaksın. Şimdi Abdülkadir Genel Hazretleri'nin bu rivati, bunun kaynağı Şeyh onu demiyorum yani. O rekaat namazla ilgili bir misal verdim size. Bu yine El-Gunye'de aynı eserde, Rüyada müyada görülmüş değil yani. O mübarek kendisi hadisçilerden aldığı bir nakil. Her kim şevvala içerisinde gece veya gündüz 13'ün gün önümüzde paylaşıyor. Bu, bu, bu, bu, bu, bu mübarek cuma gecesindeyiz. Bu gece kısak daha iyi olur. 8 rekat kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kulü Allah okur. Namazı bitirecek 70 kere Sübhanallah. 70 kere de bana salavat okursa Allahum salli ala ve Muhammed ve alâ aleyhi ve salli ve bu namazın tarifi aklınızda kalmazsa dergimizin 82. sayfasında. Yani bugün yarın öbür gün en son kıldık. Cumartesi'nin akşamı Şevval bitti. Gündüzü Şevval herhalde öyle anlıyorum. 15 Ağustos cumartesi olduğuna göre ama cumartesi bittiğinde bitiyor. Bir iki gün içinde kıldık kıldık. Çok büyük müjde var. Bir daha seneye kadar da Şevval yok. Namazı bitirince 70 Allah 70 kere salavat okursa beni hak ile peygamber olarak Gönderen Allah-u Teala adına yemin ederim ki Allah-u Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır. Yani manevi ilimler ona nasip eder, ilhamlar verir. Dilini hikmetle konuşturur. Yani çok ince ilimler, faydalı ilimler insanlara konuşturur. Allah-u Teala onu dünyanın... Allah-u Teala ona burası çok önemli. Dünyanın derdini ve devasını gösterir. İnşallah ben de amel edeyim bu gece. Dünyanın derdini, devasını ne demek? Şuna yanaşma, ilham eder. Şundan sana zarar var, gösterir. Şunda sana fayda var, gösterir. Şunda ilacın var, gösterir. Yani rastgele yaşamaz yani. Allah Teala onu yönetir demek istiyor. Bir de dünyanın derdini, devasını gösterir. Bu acayip bir şey. Hepimiz bilmeden ne faydalı zannettiğimiz belalara düşüyoruz. Nice işleri faydalı zannedip sonunda ne sıkıntı çekiyoruz maddi manevi ya. Çoğumuz ne sıkıntılar? Bu kadar boşananlar, bitseler evlenirler mi? Bu kadar efendim... Hastalananlar, bilseler o onu yerler mi, içerler mi? Mesela nelerden ne zararlar, ne zehirler vücudumuz aldı. Damarlarımız tıkanıyor. Neler olduk yani? Maddi, manevi, apça giriyoruz. Bilmediğimiz bir olaydan. Bir de bakıyoruz, hiç kendimizi içeride bulduk. Halbuki bilsene o adamla görüşür müsün? Mesela, dünyanın derdini, devasını gösterir. Bu namazı kılana. Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u andolsun ki, her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa, çok da kolay ya. Sekiz rekat. Gece kılan iki rekatta bir selam versin, gündüz kılan dört rekatta bir selam versin. Kuşluklamazlık mı? Ver. Şu gecenin namazları iki iki sünnettir. Gündüz de dört. Gündüz iki kılamazsın demek istemiyorum. Ama dört kılacaksan bir selam demek istiyorum. Yoksa gündüz işrak iki kılıyorsun. O ayrı bir şey. Her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa, namazın son secdesinden, başını kaldırmadan Allahu Teala onun bütün günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Yani şehitler sadece harpte ölenler midir? Sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki biz öyle biliyoruz. Buyurdu ki İden şu hedea ümmetiyle kalıyor. O zaman benim ümmetimde az şehit çıkacak. Siz bu işi daralttınız dedi. Demek ki yatağında ölenlerden de şehit makamı verilenler vardır. İşte bu da onlardan biri olacak. Bu namazı Şevval ayında kılanlar, Şevval çıkmadan cumartesiye kadar. Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa. Şimdi yolculuklarda insanlar var. Bir ay bu. Allah Teala onun istediği yere gidip gelmeyi ona kolay eder. Bu kulun borcu varsa Allah Teala ona borcunu ödettirir. Allah Teala'dan bir isteği varsa aynı zamanda hacet namazı demek. Tebliğ edin. Bizim arkadaşlar İbrahim Efendi hemen bunu kes İlk iş bunu kez, iki gün kaldı, bunun payı yok haftaya. Hemen bunu kez, seneye kim nasip, ölürüz kalırız. Hemen at ye, tarifini millet birbirine ulaştırsın. Bizim Facebook, site de, cipelamca.tv'de falan konsun. Çünkü şu anda bu dersi kaçıranlar, dolu insan var. Onlar birbirine hemen tebliğ yapsın, tarifini oradan hemen dinlesinler. Ne isteği varsa yerine getirir, yani bu da bir hacet man namazı manası da taşımış oluyor peşinden dua edip ya Rabbi şu niyetimi hasıl eyle. Hayırlı muradıma nail eyle derse onu ihsan eder. Beni hak ile nebi olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki. Ya yemin ediyor. Abdülkadir Geylani kitabını almış bunu yemine, yeminle. Hangi bir kul bu namazı kılarsa okuduğu her hatikereime ve her harfine mukabil Allahu Teala ona kendisine cennette bir mahrefe verir. Mahrefe ne bakalım. E yani on sahabe-i kerim de hoş. Ama mahrefeyi anlamadılar. Çünkü bir de şeriatın istilahları var. E şimdi okuduğu her ayetin her harfine. Burada ne okuyorsun? 8 rekattan her birinde bir Fatiha okuyorsun. Fatiha 7 yedi ayet. Yediden efendim yedi kere sekizi buluyorsun. E bir de Fatiha kaç harf? Onu buluyorsun. Ondan sonra yediyi sekizle çarpıyorsun. Sekizi de Fatiha'nın harfleriyle çarpıyorsun. Kulüvallahat 15 kere okuyorsun, 8 kere 15 yapıyorsun, sonra kulüvallahat kaç harfse o 8-15'in çıkan sayıyı ondan çarpıyorsun. Anladın? Sporoto olsa daha çok anlardın, değil mi? Ondan sonra efendim yarış, şans, mans oyunları olsa hesabı kitabı daha iyi anlardın. Bunlarda hiç cennet ne zaman ahiret veresiye ben peşine bakarım diyorsun, ama sabaha kadar belki de. Peşin peşin bir şey kalmıyor, paralar cepte kalıyor, rafta kalıyor, efendim arabalar garajda kalıyor. Sen tahtalı köyü boyuyorsun. onun için neresi veresi, hangisi peşin yani? Dikkat et, belki de bu peşin. Bu gece kılıp yarına Allah'a gitmek var. Ne var namazda ya? Allah'tan ifa. Niye mahrum olasın bu müjdeden? Her harfe bir mahrefe, bu harfler çok çıkar. Bence kaç bin çıkar? Kesin de. Mesela bunu ben şimdi ezbere yapmadım. Dediler, ya Resulallah, mahrefe nedir? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, cennetteki bahçelerdir. Cennetteki bahçe, bahçe nasıl? Ha, sizin köyde var üç dönüm falan değil mi? Böcekli mecekli, yılanlı, çıyanlı. Ya sizin bahçeden bahsetmiyoruz be arkadaş. Bırak senin bahçeni ya. Senin bahçen kurt dolu, böcek dolu ya. Cennette öyle bir şey yok ya. Nasıl Bahçe? ağaçlarının bir ağacı o bahçede ne kadar ağaç var ağaç ağaç ne kadar şu anda 25 milyar ağaç var ya 30-40 milyar ağaç var öyle ağaçlar var tabi daha gelişmiş falan. böyle bir ağaç dünyada bir tane daha yok şu an. o bahçenin her harfe bir bah bahçe her harfe binlerce yani peki o bahçede ne kadar ağaç var sayısınız Ağaçlardan birinin altında atlı süvari yani en hızlı ata vurmuş koşturuyor. Yüz yıl dolaşır da ağacın gölgesini kesemez. Ağacın gölgelediği alanı geçemez. Yüzyıl. Tabi diğer bir hadis-i şerifte buharide var bu. Yani cennetteki ağaçlar hakkında diyorum. Ayrı bir şey hadis o. İnnefil cennetleşir. Cennette şüphesiz elbette öyle bir ağaç var ki Yesir am atlı koşan gölgesinde 100 sene gezer de koşar da tüm meleakta yine onu bitiremez gölgesini aşamaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh o Ebu Hureyre'nin devamında eklemesidir. Şüphe ettiniz acaba mı dediniz? İsterseniz okuyun. Kur'an'dan da delil getireyim diyor. Ve memdud. Bakar suresindeki uzun gölgeler. E Allah bir şeye uzun dedi mi senin gibi 5 metreye 10 metreye uzun demez ki ya Bayburtlu'nun efendim Karadeniz'i dağdan aşıp da denizi gördüğü zaman sonra da Karadeniz'i görüp de köye geri döndüğü zaman tabi o zamanlar vasıtalar imkanlar herkes o kadar yolu gidemez. Sen yani hani eskiden nasıl İstanbul'a gitmek gelmek köye gittiğinde İstanbul'u görmüş falan değil mi? Nasıldı? Bayburtlu'ya sormuşlar. Deniz nasıl bir şey ya? Demiş. Ya sormayın nasıl. Ya anlat nasıl bir şey ya? Falan falan en sonunda ya Emmin'in ile demiş kaç kazan eder demiş ya. Çünkü onun kafasındaki en büyük istihap atti amcasının çanağı bakracı. Anladım Emmin'in bakracıyla demiş kaç kazan alsan bitiremezsin ya. Yani. İşte adam Karadeniz'i öyle tarif ediyor. Sen de Allah Teala uzun gölge dediği zaman senin uzununa benzemez yani. Emmin'in bakracına benzemez. O Allah'ın uzun dediği işte yüz sene giden gölgeyi bitiremez. Buhari'den okudum. Sonra da Ebu Ureyre Kur'an'dan delil okudu bak. Hiç nerede kadar gidiyor. Bu hadis ayrı bir şey. Ama cennette böyle ağaçlar var olduğuna okudum. Yani. Onun her harfine böyle bir müjde var. Deminden beri saydık. Bunun başını sonu İbrahim Efendi hemen montelesin. ilk iş bu namazı atsın. Cumartesi akşam zaten ikindi kılana kadar. ikindi kıldıktan sonra nafile kılınmaz. Cumartesinin ikindisini İkindi ezanı okunana kadar demedim bak. İkindiği sen kılana kadar. Belki ezan okundu beşte, sen kıldın altı buçukta hasta saniye. O arada yine kılabilirsin. Yani nafile caiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Cumartesinin ikindisini kılana kadar, yani cumartesi şevvalden o zaman. Yine bir bakın. Bizim Hasan Kudunuş'u belli olmaz. <gülüyor> Bu takvimler bazı <gülüyor> çarşıyor çünkü. Allah ona da selamet versin de. Bazı yapıyor öyle iş. Cumartesi şevvalin şevval 29 mu 30 mu? Bak cumartesi şevval mi? Onu bakalım. Burada çünkü o başını biliyorum. 17 Temmuz Cuma'da başladı onu biliyorum da. Bu 10-15 Ağustos'a bakmaz. <gülüyor> Geçen takvime bakmış. Takvimde dedi ki kurban bayramı 11 zilikçe. Ula etme dedim. 11 zilikçe bayramı olmaz. Arafat 9'unda Arafat'a çıkılır. Onun da bayram. E dedi ki takvim böyle yazıyor. Baktığı takvim. Ya arkadaş sen kafana danış. Aklına danış. Bütün dünyanın takvimleri kurban bayramının birini 11 zilikçe yazsa ben ne derim? Çünkü ayet ve hadis var. 9'unda Arafat'a çıkılır, onunda bayram. <gülüyor> takvim yanlış yazmış olabilir. Sakın böyle takvim yazdı diye Kur'an yazdı gibi amel etmeyin. Bazı takvimler de yanlış yazar. Biraz takvimleri de kıyaslayın yani. Bu işler önemli meseleler. Evet. Şimdi o hesaba baksan oo, bayram günü Arafat'a çıkacak acılar yani. Takvim yanlış yazmış. Ben ne yapayım takvim yanlış yazmış. Ben yanlış yapmayayım. Evet. Bu namazın faziletini bu şekilde e, beyan ettik allah Teala amel etmeye cümlemizi muvaffak eyleye amin şimdi yine bu dergimizin buldunuz mu? kaçı ama şevvalin kaçı yazıyor? şevval e, belli olmaz o zaman cuma sonsa yarın e, ikindiye kadardır yani siz bakın ben şunu söylüyorum şevval bitti bu namaz bitti onu diyorum yani e, cumartesi arası derken mübarek sanki ekmek arası köfte gibi cumartesi arası denmez ki yani <gülüyor> orada efendim e, şey etmek lazım sonunu tam belli etmek lazım çünkü namazı kaçırır adam faziletlerin yani e, burada baktılar bilmiyorum sizde bakın benim dediğim şudur şevval 29 çekiyorsa 29 30'sa 30 ne yazıyorsa bakın ikindiği kılana kadar bu namaz kılınır o gün son gün ikindiği kılana kadar 10 diyor şimdi dergimizin birçok faziletleri var bu vaziletlerden, bu sefer şeyi de yazdık, ilk olarak kapakta da yazdık. Mahmut Efendi Hazretlerimizin hocası, talim hocası, kıraat hocası, Mehmet Aşık Kutlu Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin, kabrün nur eylesin. O mübarek insanı da okuyun, mutlaka okuyun. Yahu bir ayda bir dergi bitmez mi arkadaş? Ya? Ne kadar tembel adamsınız? Ben bir gecede bir kitabı bitiriyorum. Bir ayda bir dergi bitmez mi? ya? Ki yani çok da sayfası yok. Mutlaka okuyun. O kadar bize hizmet etti. Ağızlarımızın düzgünlüğü o mübarek zattan geldi. Bizim hocalarımızın hocalarımız hep ona dayanıyor. Benim hocam, hafızlık hocam, Mustafa Efendi Kefevi'yim, İmamı, Mustafa Kılıç Hocam, onun baş talebesidir. Senelerce onun yanında kaldı. Mahmut Efendi Hazretlerimiz onun talebesidir. Evliya Allah'tan zat. İhsan Şen Hoca'nın Hoca efendi'nin babası, Kamil Hoca, Hocak Hocaefendi onun talebesi diyor ki, ne zaman hacer e gireceğiz yani millet kafasını kırıyor, ayağını kırıyor birbirinin, yan yanaşınca birden açılıyor, bir şey anlamıyoruz ziyaret yapıyoruz, çıkıyoruz, nereden gireceğiz, nereden gireceğiz, belli ben bunu kaç kere yaşadım diyor, kaç talebesi nakledi keramet sahibi velilerden Mustafa Efendi hocam derdi ki yahu gece yanında yatarım, on beş dakika geçmez ki hangi uykuyu, hangi yorgunluk olursa olsun on beş dakika geçmez saate bak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve bir şahadet çeker uyumaya devam eder. Ya biz uyuduğumuz zaman ne kelime şahadet ne 15 dakikaya. Saatler geçse hiçbir şeyden haberimiz yok. Ölçek kelime şahadet çekemeden gideceğiz. Onun için uyumadan çekiyoruz yani ölüme niyet. Çünkü neden ölürsek de imanla gidelim son kelimesi diyor ya hadiste. Ama adam 15 dakikada bir böyle Allah dostu hayatı nasıl Okuduğu nasıl ettiği meşakkatleri o talebelere nasıl baktığı ey mübarek onun cömertliği o talebeleri o köyde evinde yatırmaklar evinde bakmaklar kıtlıklar kuraklıklar buğday yok bir şey yok efendim yine onlara kendi evindekini vermekler hanımından çoluk çocuğundan kesip onlara talebe okusun aman Kur'an yürüsün Kur'an hizmeti devam etsin Allah demek yasak olduğu dönemlerde ne çilelerle bu dinimi bilistan bu emanetleri bu Kur'an'ı bu hafızlıkları bu kıraatleri bu zamana kadar ulaştırılması hep onun sayesinde Karadeniz tarafında Namıktebendi Hazretlerimiz dedi ki yani o kadar kıraat ilmi bitmişti ki Kur'an okumak yanlışlaşmıştı ki testagifun emi testagishune mi ne? ama testagishune mi testagifun mi? Herkes zırafa düşerdi. Hoca efendi okuyup bu ilimleri alıp gelene kadar Sıkıntı çekti bütün köylerde hafız olacak talebe. Yanlış ezberliyorum. O kadar Kur'an'a hizmeti var. Sen şimdi ilk olarak bu dergide yazdık onun hayatını. Yani bugüne kadarki dergilerimizde hiç yazmamıştık. Vefat yıl dönümü, Ağustos'ta o da. Vefat yıl dönümü değil. Yani e, ben hayattaydım tabii ben sandım görmüşlüğüm var. Vefat ettiğinde de gidemedim cenazeye ama Efendimiz gitmişti işte Erbakan'ın hepsi gitmiştiler. Ofun çufarok söküyorsa şimdiki adı bilmiyorum yazar orada. Uğurlu. Şimdiki adı Uğurlu köyünde. Gidenler mutlaka ziyaret etsin. Çok ha hakkı var bütün ümmet üzerinde. E bir de en azından şurada yazılmış okuyun, okuyun, okuyun. Bir Allah dostunu tanıyın. Örnek alın. İşte örnek alınacak insanlar bunlardır. Bu şimdi ilahiyatçıyım, hocayım diye çıkan sahtekarları bırakın. İşte hocalar bunlar, alimler bunlar. Hayatları ortada bak yazmışız. Bu dergide var. Mutlaka okuyun, okutun. Ondan sonra fazilet babında Eyubi bin Abdullah rahimeullah Fazailü'ş-Şuhur vel isimli eserinde Süleymaniye Kütüphanesi'nden bunu da aldım. Notları, kaynakları vermişim. Kur'an-ı Kerim'de toplam ne var? 323.671 harf var. Kur'an-ı Kerim'deki harflerin tamam 323.671. Şimdi kaç harf var Kur'an'da? 29 harf var. Elif, 29. Bu 29 harf Kuranda iki ayette toplanmıştır. Bir tüm menzile aleyküm, Ali İmran suresinde 29 harfin tümü var. Bir de Fetih suresinin sonunda Muhammedü Resulullah diye başlayan, Sallallahu Aleyhi ve Sellem o ayette, iki ayette 29 harfin tamam var. Geri kalan harfler 29'u Kuranın muhtelif surelerinde dağılmıştır. Öyle mi? Mesela. Fa'sı olmayan, içinde fa harfi olmayan sureyi çok okuyun. Çünkü fa afetlerden gelir. İçinde f olmayan hangi sure? He? Fatiha'da fa var mı? Fatiha'nın adındakini demiyorum. Fatiha'nın f'sini demiyorum. Fatiha'da f var mı? Bakın. Yani her surede her harf yok. Her ayette de her harf yok. Fatiha'da f yok. İçinde fa olmayan sureyi çok okuyun. Çünkü fa afetlerden diyor. Dolayısıyla e, e, burada 29 harfin cetveli yapılmış. Kur'an'ın harflerinin adedi ve faziletleri mesela. Elif harfi Kur'an-ı Kerim'de kaç tane var? 48.822 tane var. İnanmıyorsan say. <gülüyor> ben alaka etmez. etme. Nasrettin dünyanın ortası neresi? Dedi bu durduğum yer. Adam da baktı. İnanmıyorsan ölç dedi. Ben dedi ditta diyorum dedi. Burasıdır yani sen de şimdi bunu ulama saymış tabi ben öyle lasretin hoca işi yapmıyorum da say diyorum elif 48.822 tane ve 10.428 tane efendim t 10.476 10, tane f 1.402 tane böyle gidiyor en son y 15.949 tane şimdi ne oldu? harflerin sırları meselesi Şimdi ne yaptın? Elif'i yazmış, altına 48.822 Arapça rakamla yazmış. Böylece 29 harfi yazmış, her harfin altına da Arapça cetvelini yapmış, o harf Kur'an kemde kaç tane geçiyorsa onun rakamını yazmış. Bu ne demektir? Kur'an'ın tüm harflerinin tüm sayısının ezab muzafesiyle yani her yerde olanının birikimiyle beraber bir havas, manevi sır teşkil yaptı. Bu manevi sır eğer ki nüsha yapılıp üzerinde taşınırsa 7 ambaya dolanıyor. Şimdi bir şey diyorsunuz ya ne? Hani bir şeye sarıyorsunuz hemen. Kolay yani. Jelatinli <gülüyor> bir şeye ve hatta jelatin ağır gelir. E streç mi diyorsunuz bir şey diyorsunuz. Ona da bir Türkçe ad bulalım ya. İnce naylon diyelim neyse. Efendim 7 ambaya sarılıyor, üzerinde taşınıyor. Allahu Teala o kişi bütün afetlerden, e, kabir azabından yani ölüyet kefenine konsa, ölüye kabir azarına konsa, efendim, kıyamet günün dehşetinden korur ve muhafaza eder. Şimdi demek ki ölüye de faydası var, diriye de faydası var. Neden? Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerde geçen o harflerinin tümünün adedini harfin kendiyle beraber o adedini muhafaza etmiş oluyorsun. Hediye yani bu. Size para maraç deniyor. Hediye edilmiş yani. Neye yaradığını anlatıyorum size yani. Neye yaradığını anlatıyorum. Onun faziletini anlatıyorum. Burada zaten yerler belli edilmiş. Burada ne kadar var? Altı tane var. Bunu altı yerde kullanabilir. Altı kişi üzerine taşıyabilir. İnsan saklar, bir cenazesi olur, bir şey olur. Hazreti Kur'an harflerinin hürmetine, Allah'ın kitabıdır, kelamı kadimdir. Bereket Allah'tandır, bereket Kur'an'dandır. Bu şekilde itikat ederse Allah kuluna, ben onun zannına göre muamele ederim. Buyurmaktadır. Ondan sonra inanan mutlaka karşılığını görecektir. En mühim şey hüsnü zan, hüsnü itikat güzel inanç. Ve güzel düşürecektir. Evliya Allah ki bunlar tespit etmişler. Şimdi bu hadistir dedim mi ben size? Şimdi bak uydurma hadisini vaat etti demesinler. Sifirler mi filler? Hadis dedim mi ben? Yok. Çefen yanmaz dedim mi şimdi ben? He? Adam istediği kadar günahkör olsun, gavur olsun, kurtulur dedim mi ben şimdi? İtikat dedim. Müslümansa, ehl-i Allah'ın, Kur'an'ın harflerinin bereketleri vardır dedim sana. Ama sen Kur'an'ın bereketi yok, harfinin fazilet yok diyorsan ben seni muhatap almam. Ama evliya Allah'ım, tespitleridir, keşifleridir. Biz buna itikat ettik. Hazreti Kur'an'ın bütün harflerinin faziletleri vardır. Çünkü hiçbir harfi boş değildir. Bir harfine on hasene var. Elif bile bir harf demiyorum diyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Elif harfün, velam harfün ne mi Elif derken, yazarken tek ama diyor. E, bu sayı hadistir. Okurken üç diyor. E, lif. E'de bir on, l'de bir on, f'de bir on diyor. Yani yazılı şeyenin tektir, okunuşta 3 çıktığı için 30 ha senedir diyor. Bu kadar sayı hadiste e, sevabın, e, onu bile Elif'i 10 zannetmeyin ha 10-10 diyor bak. Bu kadar harflere önem verilmiş yani. Sen kalkıp da diyor ki, böyle bir şey yok. Sen bilirsin, beni alakadar etmez. Ben Ehl-i Sünnet ulevasını kitaplarında geçen nakilleri kaynağını veriyorum. Yapıyorum. İnanan kazanır, inanmayanın münkirin nasibi hırmandır der İmam Rabbani. Mahrum olursun, gidersin her şey o yok, bu yok diye diye, işte bu hale getirdiniz. Dini, Şia'nın dinine, Vehhabinin mezepsizliğine çevirirseniz, ondan sonra bu millette ne şuur kalır, ne bir faziletli amel kalır, o, o kitapta yok, o zayıf, o kaynaksız, artık o gider gider, şimdi mezhep de yok, oradan gider gider, hadis de yok, oradan gider gider, Kur'an'da kafana göre takıl, kutsal Allah'tan başka bir şey kalmadı diyecek kadar Nasıl olsa Allah'la da görüşen yok. Kur'an'ı kaldır, hadisi kaldır, ulemanın beyanlarını kaldır. Ne oluyorsun? Tam özgür oluyorsun yani. Fili takılıyorsun. Ne demek bu? Yani bir adam mezhep yok dediği zaman, e, efendim hadis yok dediği zaman ben kitapsızım demiş oluyor. Kitapsız olanda ne, ne yapar? İstediğini helal eder, istediğini haram eder. Bu adamla hiç kimse mevzu bahis yapamaz. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'den sonra hadis-i şerifler gelir. Ondan sonra ulemanın beyanları, fıkıh, fıkıh kitapları gelir. Ondan sonra faziletli ameller babında evliyaullahın beyan ettikleri nakiller gelir, verivahatler gelir. Bu şekilde bunlar bizi bağlamaktadır. Allah bizi bu bağlarla muhafaza eylesin. Allah bizi bu bağlardan sıyrılıp kendi başına helak olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şübhane Rabbin aline alelhamdülillah Rabbin alemin Salatu ve ala seyyidin l-mursal-i ve ala aleyhi Allahümün nâselükel cenneh ne'ûzübüke minen nâr Evet Ebu Müslim'i yaptılar yanlış, Havlanidir O demin dediğimiz zat Adı aklıma gelmedi ya, Şam'da ziyaret ettim Hatta iki üç kere ettim Ebu Müslim el-hâvlâni Radıyallâhu teâlâ Ateşe attılar, müseyleme yanmadı Hz. Ömer de onu görünce ne yaptı Sensin o değil mi dedi, nereden tanıdın? Ruhum ruhunu tanımıştı dedi ve yanına oturdu halakada sahabe-i kiramın namazdan sonraki halekelerinde Hazreti Ömer Efendimiz Allah Allah, hatta Hazreti bilmem Ebu Bekir radıyallahu anh hayatta olabilir bir rivayet e, yani ikisinin arasına oturtulduğunu e, biliyorum. Tabi ki Hazreti Ömer kesin biliyorum. Hazreti Ömer onunla görüştüğünü biliyorum ve sahabe-i kirama o zaman hep sahabe dönemi o sahabe değil bu müslüman Hazretleri fakat ne sağlam itikraatı var ateş yakmadı ve dedi ki onlara işte bizim ümmette de bize İbrahim aleyhisselam misali ateşin yakmadığı bir zatı nasip eden ve gönderen ve tanıştıran Allah'a hamdolsun dedi. Ebu Müslimil Havlan radıyallahu teala anhu l-bari hazretleridir. İsmi demin aklıma gelmemiş idi ama rabıta kitabında var. Birçok kaynaklarda zikretmişim. Ya Rab, Cennet'in istiyoruz nasip rızanı istiyoruz helal eyle. Cehenneminden azad ile azabından gazabından emin eyle. Allah'ım cennetinle cemaline müşerref eyle. Allah'ım rızan-ı şerif, şerifinle, ıslâ-ı şerifinle, vusletinle, lika şerifinle eyle. Allah'ım cennetine yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle. Allah'ım kurbanı tutup cehennemine yaklaştıracak inançlardan, amellerden muhafaza eyle. Bizden evvel ölenlere ghar gıy gıy gıyık rahmet eyle, kabullen nur eyle, derecelerine âliyle, azapları var ise defurof izâle eyle. Allah'ın bütün abajda adımızdan ceddatımızdan Adem babamızdan havanaımıza kadar ulaşan nesep çecerimizde müminin müminatın cümlesini er vahine sen fazlü keremle rahmetler ihsan eyle. Azapları olan varsa kaldır ya Rabbi sen fazlü keremle ya Rabbi alemi. Ya Rabbi yuvalarında huzursuzluk olanlara İslam huzuru Kur'an sünnet huzuru ihsan eyle. Sen fazlü keremle çoluk çocuklarımızı hayırla islah ile terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiye ile ya Rabbi alemi vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza ile Allah'ım Suriye'den, Filistin'den, Afganistan'dan Ya Rabbi Mısır'dan, Mayanmar'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar, bütün İslam coğrafyasında ey Sünnet vel Cemaat Müslümanlar zalimlerin elinde kahroluyorlar helak oluyorlar, sen o zalimleri kahreyle Ya Rabbi, mazlumleri halasayla Ya Rabbi, maddi manevi afet ve musibetlerden onları da bizlerde muhafaza ile Ya Rabbi, Türkiye'yi yeniden Ya Rabbi Birlik ve dirlik içerisinde hayırlı bir hükümet nasip eyle Ya Rabbi. Ve bir an evvel Ya Rabbi bu akan kanı durdur Ya Rabbi. Ya Rabbi bu şehit haberlerini durdur Ya Rabbi. Fazıl bu terörist eşkıyayı makhur eyle, mağlub eyle Ya Rabbi. Askeriyemize, polisimize destekle, mansur eyle, muzaffer eyle Ya Rabbi. Adalarını mağlub eyle, adamızı makhur eyle Ya Rabbi. Bir an evvel bunlara, hiçbir polise, askere, vatandaşa eziyet edecek, kurşun sıkacak, el kaldıracak imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. İmha eyle ya Rabbi. Arka plandaki Yahudi, Nesaranı, ittifaklarını da imha eyle ya Rabbi. Hilelerini başlarına ters çevir, makus eyle. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin diyendilerini harcamdan azade eyle. Her türlü hayırlı muratlarımızı, içimizde kalbimizdeki dileklerimizi, umdüklerimizi, şu mübarek cuma gecesindeki tecellilerin hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü korktuklarımızdan, sıkıntılarımızdan, borçlarımızdan, dertlerimizden, kederlerimizden, hüzünlerimizden, maddi manevi musibetlerimizden, başımıza gelmesinden, korktuğumuz şeylerden, Allah'ım sen Fazbu Kerem'inle, senin mahkemende, maddi mahkemelerde, maddi manevi her sahada zarara ziyana uğramaktan, azap ceza almaktan, cümlemizi şu saatte bu mübarek cürmetine muhafaza ile ya Rabbi! Sihirlerden, cinlerin şerrinden, büyülerden, gözlerden, nazarlardan, her türlü afat mavi afat eradziyyeden cümlemizi mes'unu mahfuz ile ya Rabbi. Amin amin amin. Hürmet Taha ve Yasin. Allahümme, Allahümme salli ve sellim Allahümme. ve bari ala seyyidina Allahümme. Muhammedin nebiyyil ummiy, el habibil alil kadri, el -cahi, ve ala alihi ve sahbih. Dua'larımızı kabul ediyoruz, hayırlı muratlarımızın husulü için. As-salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Eveline ve Al-Akhirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassafuna ve Selamuna alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlha şerefi Ruhin Nabi Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve aleyhi ve sahabim ve meşâkhina kâfe. Ve ema'atil müslimin ve ema'atil cema'atil hadirin. Ve ilâ arvâh ema'atil sâmi'in. Ya Rabbi Alemin ve bu celsede isimleri okunan ve bir hafta evvelde isimleri okunan şehit askerlerimizin, şehit polislerimizin ve yine bu celsede isimleri okunan meyyit ve meyit dervahü için El-Fatiha ve